Oh yeah. 직가스 때 Bugün 9 Nisan Pazartesi Yıl 2012 Ay 4 Gün 100 Kasım 154 1433 Hicri Cemaziye Revvel 17 1428 Rumi Mart 27 Mimar Sinan'ın Ölümü 1489 1588 Kalp Haftası Günün Tarihi 424 yıl önce bugün 9 Nisan 1588'de Büyük Mimar Sinan 98 yaşında vefat etti. Yemek listesi gün yüz. Kabak kalye, pilav, salata ve meyve. Büyük, büyük Saatli Marif tıklığı. Takvimi people all around, the worker and the farmer, the sailor on the sea, the men who built this country, that's America to me. for sun and pain of washington and jackson and the tasks that still remain the little bridge at concord where freedom's fight began our guillessberg and midway and the story of the tan the house i live in my neighbors white and black The people who just came here are from generations back. The town hall and the soapbox, the torch of liberty, a home for all God's children. That's America to me. The house I live in, the goodness everywhere, a land of wealth and beauty. With enough for all to share A house that we call freedom The home of liberty But especially the people That's a very catty But especially the people That's the truth Merkez Açık Radyo burası 94.9 Açık Gazete Haftanın ilk Açık Gazetesinde Açılışını yapıyoruz Aynı zamanda AçıkRadyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz Ömer Madre, Marjil Gaz, Can Tombil Ve Mert Öztekin'den oluşan Ekiple birliktesiniz Günaydın, günaydın. Paul Robeson'a da bir günaydın diyerek Başlayalım Amerika'nın ve dünyanın yetiştirdiği önemli Şarkıcılardan, oyunculardan Atletlerden Yazarlardan ve konuşmacılardan Biri Bayağı ezarifen nitelikleri olan Ezarifen nitelikte Bir adam On parmağında on marifet dedikleri Basso Profondo Konser şarkıcısı aynı zamanda Sivil haklar mücadelesi veya Vatandaşlık hakları mücadelesinde öncülerinden Evet Evet yani sivil haklar konusunda, vatandaşlık hakları konusunda ve <gülüyor> özellikle de sendika mücadeleleri konusunda çok önemli bir rol oynamış. Aynı zamanda da Amerika'nın ilk siyahi avukatı, çok önemli okullardan şey yaparak hukukçusu, ilk yani milli takım oyuncusu, Amerikan futbolu oyuncusu. Yok yok yani. Ve pek çok da ödül kazanmış birisi, özellikle de ırk ayrımcılığı konusunda çok büyük mücadeleleri olmuştu. The House I Live In adlı parçasıyla dinledik. 1898'de doğmuştu, 1976'da da ölmüştü kendisi. The House I Live In adlı parçayla giriş yaptık. Evet, günün haberlerine bir bakalım. Öncelikle öteki Arap Baharı'ndan da bahseden yazılar var. Yani dünyada küresel iklim değişikliğiyle ilgili canların çaldığına, çoktan çaldığına dair önemli bazı yazılar ve konuşmalar var. Hem James Hansen'ın bir ödül almak üzere şeydi Edinburgh, Edinburgh madalyasını çok prestijli bir bu yarın alacak Britanya'da bulunuyor kendisi ve konuşmasında da iklim değişikliğinin gelecek kuşaklara o kadar büyük bir yük getireceğini söylüyor ki derhal fosil yakıtlarda küresel bir vergi fosil yakıtlarının fiyatlandırılması, küresel bir vergi konmasını savunuyor. Ee, Bu oldukça yani iklim mücadelesinin artık tamamen köleliğin yasaklanmasıyla ilgili mücadeleyle aynı olduğunu da dile getirmiş Thomas Friedman'dan New York Times'da yazdığı yazıda dünyanın büyük bölümünün Ee, bu iklim değişikliği tehlikesi altında olduğunu ama özellikle de Orta Doğu'da kuraklığın baş gösterdiğini, bunun e, yani isyan bu... sebeplerinden en önemlilerinden birinin de bu olduğunu Son birkaç haftadır aslında haberlerinde veriyorduk. bu Özellikle siz bu Ed Busters'da çıktıktan sonra üzerinde e, oldukça uzun durmuştunuz. Bir programın neredeyse yarısı kadar. Hatta o dönemde e, ben de e, acaba biraz fazla mı zaman ayırıyoruz bu meseleyi diye düşündüğümü hatırlıyorum ama işte bu ...stratejik raporlar vesaire... ...işte çeşitli ülkelerin... ...ordularının hazırlamış olduğu... ...raporlar, istihbarat servislerinin hazırlamış olduğu... ...yani iklim değişikliğinden... ...kaynaklanan... ...çevre sorunlarının, kuraklık vesaire... ...gibi sorunların yaratacağı... ...dünyadaki çatışmalar üzerine... ...çeşitli öngörülerden de... ...işte aynı şeyler ve daha yenileri... ...Tom Friedman'ın yazısında da... ...yaralmış. Evet orada şeyden alıyor... <gülüyor> Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetiminin, NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration Gayet saygın, önemli bir kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri'nin yani bilim kuruluşu O da iklim Dergisi'nde Yazıyor ki Ortadoğu'da Kuraklık, kış kuraklıkları Çok daha sık görülmeye başlamış James Hansen ve arkadaşlarının da Yazdığı yeni bir makale de Nihayet Epeydir Or, üzerinde konuşuyorlardı. Ön bilgi veriyordu Cem Hansen'da yayınlanmış. Ve orada da artık iklim anomalileri dediğimiz şeylerin, aşırı iklim olaylarının kesinlikle gündeme geldiği de ortaya konuyor. Yani gerek Orta Doğu'da, gerekse dünyanın başka yerlerinde, işte Moskova yangınlarının da Teksas'taki, orman yangınlarının ve kuraklıklarının da e, doğrudan doğruya küresel iklim değişikliğinden olduğunu bilimsel olarak kanıtlamak mümkün. Ve Orta Doğu'da da dünyanın en su kıtlığı çeken 15 ülkesinden 12'sinin Orta Doğu'da olduğu söyleniyor. Bunun da tabii çok büyük ve 2030'da da 132, 132'lik bir yükselmeyle bir gençlik Nüfusun Patlaması. 2030'da %132 yükseleceği evet. ve e, bu yeni nüfusun büyük kısmının da genç olacağı e, ama bu gençlerin erişebileceği, doğrudan erişebileceği veya kolaylıkla erişebileceği çevresel kaynakların hızla tükenmekte olduğu vurgusu yapılıyor. İşte e, ve buradan da şey bağlanıyor, bugünkü ortada da yaşanmakta olan Arap Baharı'na e, bağlanıyor işte örneğin. Ee, Suriye'nin 2006-2011 seneleri arasında tarihindeki yani bu ölçülebilir tabii rakamların oluşmaya başladığı dönem e, kastediliyor burada. En ağır kuraklıkların, kuraklıklardan birini yaşadığı e, bilgisi veriliyor. E, ve hasat kaybının e, çok ciddi oranlara çıktığı %75'lere çıktığı e, bir dönemden bahsediliyor. Yani Suriye'de bugün yaşanmakta olanlar tabii ki. Baskıcı bir rejime karşı başkaldırı ama e, arkasında başka sebepler de var gibi bağlantılar kuruluyor. Yemen'de yine e, su sıkıntısı. Tabii, Yemen'de ilk, suyun ilk biteceği ülke olaya e, gözüyle de bakılıyordu zaten. Evet, Birçok raporla geçiyor geçiyordu. O da öyle. Şey de ilginç mesela daha önce burada yapmış olduğumuz bir kehanetin gerçek çıkmış olmasından da e, mutlu olmadık. Doğrusu sen yokken canla. Bu Tuareg'lerin Mali'de ayaklanması ve aslında bağımsızlık ilan etmeleri durumu evet. Bunun BBC haberini okurken son satırında her zaman olduğu gibi bir şey gizlenmişti. Bu arada bütün bu çatışmaların arkası, çatışmalar bir yana ayrıca da ülke bu bölge uzun süredir büyük bir su sıkıntısı ve kuraklık içinde diye ufacık bir cümle de eklenmişti mesela. Daha bundan bir sene önce yaklaşık bu sefer şeyden bahsediyorduk hatırlarsınız. Burkina Faso ve etrafındaki evet. kuraklık oradan bahsediyorduk. Orada ciddi çatışmalar söz konusuydu. işte Somali'de yaşananlar malum. Evet şimdi de mesela elimde de bir son haberde ekleyeyim. Bunu kapatmaya imkan yok ama her günkü girişi köyse eklim değişikliğinin korkunçlukları ve yol açabileceği. Tehlikeler üzerinde Epey bir zaman ayırmak zorunda kalıyoruz e, Yeşil iklim Fonu diye bir şey yaratılmıştı Ama geçen sene sadece 42 milyon insanın yerinden yurdundan Olduğu sadece iklime bağlı iklim değişikliğine bağlı felaketlerden Dolayı kaçmak zorunda Yurdunu terk etmek zorunda kaldı Açıklanmıştı Seller Fırtınalar ve kuraklık gibi Asya ve Pasifik bölgesinde peki yardım alabiliyorlar mı? Bu tartışılıyormuş işte. Milyarlarca dolar. E, zaten yani şöyle bir sorun da var uluslararası sistemde. Hani neyin bu afetlerden veya işte doğal alır diyelim tırnak içinde. Hangisinin kaçının iklim değişikliğine atfedildiği e, tartışmalığı. Bununla ilgili atfedilse bile... ...var olan bir mekanizma var mı? Bu yardım konusu gündeme geliyor mu? Yoksa... Var mekanizma fakat uygulanmıyor işte. U uygulanamıyor. Hayır yani zaten <gülüyor> e, mevcut mekanizmalar yetersiz kalıyor. Evet. iklim değişikliğiyle mücadele için e, var olan mekanizma... E, ...zaten e, e, e, eğer öyle bir şey varsa son derece... İşte ...doğuş aşamasında bir kategorizasyon bile yok... ...benim bildiğim kadarıyla doğru dürüst. iki e, sene önce işte bu şeyde... Cancun'da Meksika'da yapılan antlaşma 16. E, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sözleşmesi'nin taraflar konferansı evet. Evet orada yeşil iklim fonu diye bir şey yaratılmıştı ve ciddi bir e, ayrıldı biliniyordu 2010 raporunda da bankim bunun Koper'aktan biri bu aslında konuşuyor. Evet konuşuluyorduk. Yani, Cancun'da anlaşma haline de getirildi. 100 milyar dolarlık bir yardım Iklim değişikliği inisiyatiflerine gelişme yolundaki ülkelerde verilmesi öngörülüyor. 100, milyar, 100 milyar, milyar dolar deniliyor. Ee, orada şöyle sorunlar var tabii. Hani bunun detayına e, şimdi önümde belgelemek girecek durumda değilim ama en büyük sorunlar tabii. Bir, kim yönetecek bu yardımı? iki bu yardım nereden gelecek? Yani yardım deniliyor. 100 milyar dolar var deniliyor da içi boş şu zengin anda. Zengin ülkeler onun. verilecek tabii. Nereden? Gelişim. Finansmanı nereden gelecek? Eşte böyle bir fon yaratmak zorundalar. E, e, fon yaratmak zorundalar da fonun nereye bağladığınız finansmanı çok önemli. Hani fon yaratırsanız havadan para gelmiyor onun içine. E, en büyük şey buradaki e, bu e, emisyon ticareti sisteminin karlarından oluşmasıydı e, fonun önemli hmm. kısmının. O da olmuyor çünkü olmuyor. o pazar çöküp duruyor zaten. Hani ABD'de bir yerel örneği var onun mesela. Onu ilgilenenler e, bakabilir. Çünkü düzgün bir şey konulamıyor karbona. Hak ettiği fiyat konulamıyor bir türlü. Uyduruk bir şey olduğu konusunda. Süpansiyon Mümkün devam da. ediyor. Şüphe yok. Yani şüphe yok demeyeyim ama. Yok şüphe yok. Yani şey dışında bu konuda ciddi araştırma yapanlar arasında şüphe yok. Ama ısrarla bu savunuluyor. Satılmaya çalışılıyor. Çünkü yeni bir kar kapısı. Ama tabii hani. Hesapta çözeceği soruna karşılık veriyor mu? O ayrı bir mesele. Evet. Onun için de işte asıl tartışılması gereken şey. Belki bu sefer e, bu James Hansen'a, Kolombiya Üniversitesi ve NASA e, yetki, yetkilisi, dünyanın en önemli, önde gelen iklim bilimcilerinden James Hansen'a kulak verilmesi olabilir. Yani düz tek bir şeyle, flat rate nasıl çevireceğiz? İşte tek bir... E, oranında e, vergi gibi bir şey konması gerekiyor fosil yakıt kullanımları küresel olarak evet ayrımsız e, tek bir vergi değişmez ve bunu da kaynağında fiyatlandırıp işte gemi ise gemide e, limanda petrol taşıyan gemilerde ya da işte madense madenin karbon izi neyse çekiyor. onun vergisini de almak ve doğrudan doğruya da evet. bunu e, a, şeye e, erişkin herkesin, bütün vatandaşların hesabına geri döndürmek diye bir modeli var. E, bu doğru değildir diyenler varsa onu, onu da tartışsınlar arada ama bu karbon şeyi sökmüyor. Apaçık bir şekilde. Karbon emisyon, ticaret yani, emisyon ticareti e, sistemi hani belki iyi niyetliydi çıkışta onu da bilemiyoruz. Eminim öyle olanlar da vardır bu sistemi tasarlarken iyi niyetli hareket edenler ama işe yaramadığı eee bu konuyu ciddi olarak inceleyen herkes tarafından üzerinde anlaşılan bir konu. Bu arada şey varmış, James, James Hansen deyince ben de canın hazırladığı bültene bakıyorum orada. Ee, şöyle bir haber e, detayına bakamadım ama başlığı çok e, dikkatimi çekti. İklim e, bilimciler küresel ısınma üzerine e, kamusal alanda yapılan tartışmayı kaybediyor gibi bir e, başlığı var. Maç yani bu anlaşılan. Ee, evet. Biz kazanıyoruz küresel iklim değişikliği var diyenlere karşı dünya kazanıyor. Bil yani bilimcileri siz... alt ediyoruz öyle mi insanlık olarak? Şöyle yapıyoruz hani bir analoji kurmak gerekirse e, güneş gündüz doğmaz e, veya doğar diyenler diye iki kamp var. E, gündüz doğmaz e, diyenler tartışmayı kazanıyormuş ama bu güneşin tabii gündüz doğup doğmadığını etkiliyor mu onu? Sormak lazım. Ben daha eski bir analojiye başvurayım istersen. Dünya yuvarlaktır diyenlerle düzdür diyenler arasında da bir kapışma Daha güzel oldu, <gülüyor> daha edebi oldu. Var olması açısından böyle bir kapışmanın zamanında. Evet, yani düz olduğunu iddia edenler epey sürdü. Burada sorun tabii bu tartışmanın böyle gitmesi işi, yani olması gereken dikkati. Gerçek sorunların uzaklaştırması ve tartışmanın kendisinin bir nesne haline gelmesi. Şeye geri dönecek olursak, Friedman'ın yazısına, onun üzerinden girmiştik bu konuya. Tom Friedman'ın yazısına geri dönecek olursak, o da şöyle bitiriyor zaten kendi yazısını. Ee, Biz söz vardır, Troçki'ye atfedilen diyor. Ee, savaşla ilgili olmayabilirsiniz ama savaş sizinle ilgilidir diye ee, o zaman... Iklim değişikliğiyle ilgili olmayabilirsiniz ama iklim değişikliği sizinle ilgilidir diye uyarlamış o da bunu. Evet. O yüzden bu tartışma falan da bu şekilde kenara bırakabiliriz ya Tam 30 sanıyorum. sene önce net olarak bugünkü başa gelebilecek olanları büyük bir kesinlikle ortaya koymuştur bilimsel makaleleriyle Hansen ve arkadaşları. Şimdi bütün dediklerinin gerçekleşmiş olduğunu net olarak görüyoruz ve apaçık ortada. Biraz yani. yanılgıyla tabi. Hı? biraz yanılgıyla gerçekleşiyor bütün dedikleri söylediklerinden tahmin ettiklerinden daha e, çabuk gerçekleşiyor ama şunu söylemişti yani önemli olan orada zar analizi kullanıyordu işte yani altı yüzü olan zarları her atışta bir yüzün gelmesi ihtimali ne kadardır diye istatistiksel bir şey yaptı bu 30 yıl önce yazdı makalede 2000 onlara gelindiği zaman e, buzların kırmızı yüzle gösteriyordu buzları kırmızı yani aşırı iklim aşırı sıcak olaylarının e, gelme oranının belli oranda artacağını söylüyordu tamamen hatta belki de senin de dediğin gibi onu da aşacak şekilde çıktı yani bütün dedikleri gerçeğe çıktı ortalama medyan diye bir şey açılıyor ya 3 kat Aşmış durumda onu. Yani artık kesinlikle söyleyebiliyorsunuz. Moskova yandığı zaman bunun küresel ısınmadan aşırı iklim olaylarından olduğu zaman Moskova civarındaki ormanlar ya da Teksas'ta Mississippi'deki kuraklıklar filan için söyleyebiliyorsun aynı şeyi. Aynı şekilde kehanet denemez bunlara. Çok ilginç bir yazı daha çıktı. Çok, çok tanınmış bir Avustralyalı araştırmacı fizikçi Graham Turner. 1972'de yapılmış o çok ünlü MIT araştırmasının Büyümeye Sınırlar adlı The Limits to Growth adlı araştırmanın bunu Roma Kulübü için yapmış olduğu MIT Üniversitesi'nin araştırma sonuçlarının tas tamam doğru çıktığını da söylemişler 72'den 40 yıl. Ne oldu? 40 yıl 40 30 yıl, yılında Mart başında kutladık. Evet ve tam 40. yılında tümüyle orada söylenenlerin fazlası var, azı yok şeklinde. Yani ekonomi küresel ekonomik çöküş nüfusun nüfusa artışa yetmemesi ve orada da bir çöküş 2030'da olabilir diyorlar. Çeşitli senaryolar var bu orijinal Roma Kulübü'nün hazırlamış olduğu raporda. Eğer kötü bir şey... senaryolardan bir tanesinin eğer bugün içinde olduğumuz e, ekonomik ve ekolojik krizde buysa eğer tabii ki bunu e, geçmişe bakmadan söylemek mümkün değil. Belki bir 10-20 sene sonra dönüp bakarız söyleriz hayatta olursak. <gülüyor> İyi Ama... bir o da eğer bir <gülüyor> rezerv yani çünkü e, evet yani 2030 dediğin. 18 sekiz sene mi kalmış? Az bir şey var evet. E, tam bir çöküş öngörülüyor çünkü hiçbir kaynak yetmeyecek. Roma Kulübü adına bir sivil toplum kuruluşu adına yapılan raporda söylenenlerin tamamıyla gerçek olduğunu da ortaya koymuş bulunuyor. Yeni raporlar. Biraz karanlık bir giriş oldu ama hani faaliyete geçmek gerçekçi. için bir itici e, olsun. Hazır bu aralar bakın insan hayatına elverişli yeni gezegen haberleri de etrafta pek yer almıyorken evet, belki davranın. faaliyete geçebiliriz. Pakistan'da da müthiş bir çığ felaketi oldu. Hemen onu da maalesef hiçbir şeye bağlamadan söylemeliyiz. 135'ten fazla asker ve sivil insan karların altında uzun bir şeyde uzak bir yerde Hindistan sınırında Hindistan Pakistan sınırında. Yani kuş uçmaz kervan geçmez bir sınır bölgesinde uzak derken onu kastediyordum. Büyük bir heyelan oldu. Bahar e, dönüşümleriyle birlikte olsa gerek bu. Ve e, herkes gömülüp gitmiş. Ve 8 kişilik bir ekip gönderilmiş durumda şimdi Amerika'dan. Evet. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre 135 kişi gönderilmiş. Orada çığ altında kalmış 124'ünün bunların e, ordu personeli asker 11'inin sivil olduğu söyleniyor. Ee, Pakistan'ın yüksek komiseri e, Vacit Şamsul Hasan'da 150'ye yakın insanın o sırada e, o askeri üste çığ altında kalan askeri üste olduğunu söylemiş. Evet. E, böyle bir durum var orada da ve e, aramaları da kötü hava şartları nedeniyle ara verilmiş. Bunun da şeyi daha sonra ayrıntıları daha sonra ortaya çıkar herhalde iklimle bir ne tarz bir bağlantı kurulacağını sorabiliriz. Bu günün haberlerinden bir diğeri de yazılı güvenci yoksa çekilme de yok diyen Suriye hükümetinin haberi var kent ve kasabalardaki askeri gücünü çekmeden önce yani çekti çekmedi tartışmaları vardı. ...çekmeden önce muhalifler yazılı güvence versin istiyorlarmış. Ee, muhaliflerden yazılı güvence verilmesini istiyormuş. Evet. Ee, evet bu tabi... ...ilginç bir manevra... ...Esad yönetimi tarafından... ...hani muhalifler derken kimi kastettiği durumu söz konusu. Ee, çünkü Suriye'de öyle... hani ...yekpare bir muhalif gruptan çok fazla bahsedilemiyor... Farklı farklı şeyler var. Farklı farklı yazılı güvenceler gelirse kabul edecek mi? <gülüyor> 16 dilekçe gelir. Burada sanıyorum amaç üzüm yemek olmayabilir. Onu söyleyeyim. Evet ama ölümler de devam ediyor ve barış planında <gülüyor> tereddüde düştü, kuşkuya düştüğü yolunda haberler var. Evet. Daha bu anlam planı olarak geçen Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen barış altı adımlı, altı maddeli aşamalı e, barış planının gerçekleştirilmesinde daha görüşmelerin hemen ertesinde e, şüpheler belirginleşmişti. Çünkü Adnan e, ülkeyi terk eder terk etmez veya ve hatta daha oradayken e, dahi çatışmaların şiddetlendiği haberleri geliyordu. Özellikle Esad'a bağlı e, rejim güçlerinin çatışmaları arttırdığı e, haberleri geliyordu. Tabi şu da var burada hani muhaliflerden yazılı güvence falan isteniyor ama hani muhalif grupların bir e, böyle bir durum var. Hani kim olduğu belli değil durum var. Bir de tabi arada kalan siviller meselesi var. Hani sadece silahlı muhalif gruplar değil. Aynı zamanda çok ciddi oranda e, arada kalan e, sivil var. Çünkü önemli bir kısmı bunların zaten o e, Suriye ordusu tarafından doğrudan bombardıman altında bulunan şehirlerde yaşıyor. Hani orada muhalif güç mü var veya işte öyle bir grup olduğumu söyleniyor. Şu ana kadar SAT rejiminin uyguladığı yöntem çevirip bombalamak orayı. Topçu ateşiyle falan. Böyle bir durum söz konusu. Artık o sivillerin de imzası noter, tasdikli güvencesi falan alınacak mı bilemiyorum ama. 3000, durumu 3000'in üzerinde insan 24 saat içinde mülteci olarak gelmiştir. Senin olmadığın sırada burada konuştuğumuz önemli ve bunu önce bir sürede basında görememiştik. Öyle de bir haber. Bir yine Orta Doğu'daki durumlarla ilgili gayet tatsız bir haberde Matar Matar adında bir muhalif milletvekilinin açlık grevine girmiş olması. Ölmek üzere ve bütün dünyada da ciddi bir Bahreyn bahsediyoruz. Büyük bir yankı uyandırdığı söyleniyor ama nasıl kurtulabileceği konusunda da çok ciddi tereddüdümüz var. Fakat Bahreyn'le ilgili çok da ilginç bir yeni George Polk ödülünü kazanan bir film seyrettim. İnanılır gibi değil yani. Tümüyle El Cezire'nin şey altında ...büyük ölçüde... ...baştan sona orada ama... ...yer altında, hicaplar giyerek filan... ...gizlice çektiği bir... şeyin, May, ...May Ying Welsh diye... ...Çin kökenli herhalde... ...olan... ...bir genç kadının... ...Bahreyn... ...Karanlıkta Bağırmak adlı... ...bir belgeseli var... ...hakikaten... Yani her eve lazım diyebilirim. Biraz seyretmesi zaman zaman zorluk yaratıyorsa da bütün olayı ulan üstü bir cesaretle. O niye o zaman o hastanedeki insanların mesela tutuklandığını ağır hapis cezasına doktorların hemşirelerin. Neden bahsettiğimizin isterseniz bir e, geriye dönüp kısa özetini yapalım. Bir önceki bölümde ne olmuştu e, kabiliğinden? E, dizi gibi değil mi? Evet. E, şu olmuştu. Bahreyn'de bu Arap Baharı olarak artık adlandırılan e, ayaklanmaların başladığı dönemlerde Mısır'dan sonra ilk ayaklanmaların sıçradığı Tunus, Mısır sonra Bahreyn şeklinde gitmişti. E, çok ağır bastırılmıştı e, oradaki rejim tarafından. hatta Suudi Arabistan'ın işgali Aynen öyle. E, Suudi Arabistan'ın işgaliyle, davetle işgal e, deniliyor bunu. Çünkü Bahreyn hükümeti davet etmişti. E, Orada da tabii Sünni bir azınlığın e, yönettiği. E, biz Şii çoğunluk durumu söz konusu bu dolayısıyla Suudi Arabistan terk etmek istemiyor orayı kolay kolay. E, ve e, ağır makinalı tüfeklerle çok yüksek kalibre e, silahlarla insanların üzerine ateş açılmıştı. Daha sonra Bahri'nin nüfus, küçücük nüfusunu <gülüyor> neredeyse dörtte üçü de o ...inci kavşağında, meydanında... <gülüyor> ...toplanıp demokrasi ve özgürlük... istemişti. Evet, tam, yani şiddet... ...kullanmayan bir şeydi bu da ayaklanmaydı, Hiç. onu da... ...söyleyelim ama e, insanların üzerine bu şekilde... ...ateş açıldı, e, yaralananlar... ...ölenler vesaire. Burada mesele... E, ...o yaralılara... E, ...tıbbi yardım... ...verdiği için... E, işte evet. kaybolan, <gülüyor> işkence gören, tutuklanan kolluk kuvvetlerinin öldürdüğü vurduğu insanları da tedavi ettikleri içindi sadece. Bir de gazetecileri soktular. Evet. En büyük hataları oydu. Hastanede durumu tıp personelinden herkesi... bahsediyoruz yani. Bu yardım yapan tıp personelinin evet. hali. Hepsinin ifadeleri var ve hakikaten müthiş ilginç bir film. Herkese tavsiye ederim. Şu anda da Artık Bahreynler sadece niye Shouting in the Dark filmin adı? Çünkü karanlıkta bağır, ezan evlerinin damına akşam çıkıp gene de demokrasi devrimini savunmaya çalışıyorlar. Çok ilginç bir şey. Peki burada keseceğiz herhalde bir de günün en ilginç belki de şeyini e, tarif eden, insanlık halini, dünyanın durumunu en iyi tarif eden olaylardan biri de dünyanın geldiği nokta şey Yunanistan'da ekonomik dar boğaz ve artık korkmuş bir çöküntünün eşiğinde işte intihar eden 72 yaşındaki Eczac'ın hikayesini de anlatmıştık geçen hafta burada meclisin önünde kafasına kurşun sıkarak birisi kendini ben çöplükte şey adam arayamayacağım demişti eczacı. E, o hassas duruma düşüremem demişti. Şimdi daha da acın trajik bir durumdan bahsediliyor. E, Yunan polisi parayla özel korumalık yapacakmış. Bence bunun üstüne yorum yapacak hiçbir şey yok yani güvenlik devleti ve neoliberalizmin son varabileceği son nokta budur yani resmi polisin parası olanların emrinde özel koruma olarak çalışıyor olması para için malumun ilanı mı diyorsun? Yani bundan daha iyi mikrokozmos olmaz. Anlat özetle deseler durumu ben bu cümleyi söyler ve geçerdim. Dünyaya yani dünyaya gelen bir ne oluyor bu Yunanistan'da, Avrupa'da filan dese bunu anlatırdım. Bunlar kim de deyince, bunlar resmi polis. Peki ne iş yapıyorlar deyince de işte zenginlere özel korumalık yapıyorlar derdim parayla ve her şey anlaşılırdı. Lütfen özel korumalık da yapıyorlar. Mevcut evet. işlerin yanı sıra. E.T. de bu durumu kavrardı. Gelir gelmez Mars'tan nereden geldiyse. E.T. phone home deyip bitirelim mi o zaman? E.T. phone home. Açık gazete. Evet, açık Radyo 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor saat 8.30-7 dakika geçerken Türkiye'deki önemli birkaç haber hafta sonundan geliyordu hepsi bir tanesi Filios üzerinde Zonguldak'ta 15 kişinin kaybolduğu ulaşılamadığı büyük bir facia yaşandı köprü yıkımı fakat e, facia ile ilgili en ilginç haberlerden biri de dünkü sabah gazetesinde rastladık. Çaycuma'da e, 61 yıl önce yapılmış eski köprü Almanların yaptığı diyor. Sürekli bir süredir sürekli alarm veriyordu. İlçedeki bir yerel gazete defalarca yıkılacağını yazmış. Herhangi bir önlem alınmamış, konu tartışılmamış bile konu. Ve karlar eriyip suyun debisi yükselince köprü yıkıldı. 10 numaralı minibüste Beşiye'ye 15 beş kişi sulara gömbüldü. Yıkılacağını tahmin etmedik. Yapılan açıklamalar da çok tuhaftı doğrusu. Yani e, debisi yükseldi filan diye açıklamalar yapıldı. Pek tatmin edici bir şey değildi yani. yani bir özet olarak buna benziyordu sanıyorum açıklamalar. E, Çay Cuma'lı olan... E, Dünkü Radikal Gazetesi'ne aktarıyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali İhsan Köktürk şu açıklamayı yapmış örneğin. Çok deli akan bir çay. Karın eridiği dönemleri sürekli sorun yaratıyor. Filios çayını da kapsayan Filios Vadi Projesi var. Yıllardır konuşulmasına rağmen gerçekleştirilemedi ve çayın kontrolsüz akışı önlenemedi. Bu... Akıntı köprünün ayaklarında hasarlara neden oldu. Burada kaza göz göre göre geldi diye konuşmuş. Önerdiği çözümü anlayamadığımı hemen itiraf edeyim. Bir vadi projesi, konut projesiyle mi çözmeyi yani Detaylarına hakim birisi tabii hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmiyor. Ama yani resmen şeyi yazmışlar. Çok net olarak görünüyor. Bir emekli öğretmende uzun uzun yazmış. Mevlüt, Mevlüt Kırnapçı 15 gün önce... Yıkılma tehlikesiyle ilgili haberler yapmaya başlamış. Çay Cuma Sanat isimli gazetenin editörü aynı zamanda kendisi. Ayaklarını şiddetli akan suyun aşındırmasından korumak için yapılan set kırıldı demiş. Orta bölümündeki taşlar patladı. köprünün üst bölümündeki su seviyesini de düşürdü. Bu aylarda da debi artar. Toprak başta olmak üzere yatak içindeki birikintileri de sürükler. Geçen yıl yapılan taş sette ancak birkaç ay dayanabildi diyor. Daha geniş bir alana yayılan ve daha büyük kayalardan oluşan bir setin yeniden yapılması gerekiyor demiş. Sonra da, da dağlardaki başka bir günler defaatle yayın yapmış kendisi. Dağlardaki karların erimesiyle birlikte mevsimin en yüksek doluluğunu yaşayan Filios Irmağı yatağına atılan atıkları da sürükleyip götürüyor diye bir ilginç noktaya da işaret ediyor uyarıyor. ...odun, plastik... ...vesaire atıkları sürükleyen ırmak... Bu, ...bu atıkları... ...bir araya toplarken... ...yurttaşlar da ölümle dans ediyor... ...atıklardan para kazanmaya çalışan... ...bir yoksulluk hikayesi de var orada... ...onları toplayan... ...bu ölümle dansın ne şekilde... ...sonuçlanacağını kimse bilemez demiş... ...sonuçta izlerine bile rastlanamayan... ...15 kişinin... ...kaybolup gittiği haberi var... ...yıkılacağını tahmin etmedik... ...diyenler var... Evet e, ama işte yıkılmış bir de tabi e, detayına hakim olmakla beraber şey önemli bir nokta tabi ki orada. E, hani çayın tabiatı itibariyle akması bazı çayların debisinin yüksek olması dönem dönem yüksek olması deli akması tırnak içinde vesaire gibi şeyler. E, doğasında olan şeyler e, bunlar hani bir proje falan yapılacaksa eğer. ...çayın akmasını önlemek üzerine yapılan projeler... ...çok başarılı olmuyor bunu söylemek istiyorum. Bunu en iyi bilmesi gerekenler de... ...o açıklamayı yapanlar olsa gerek ama öyle olmuyor. Rasyonel düşünüyoruz çünkü o zaman. Evet. Bu rasyonel açıklamalar yapılan bir yer değil... ...bazı durumlarda Türkiye. Faruk Çelik'in açıklamasını nasıl buluyorsun peki... ...Çalışma Bakanlığı? Dinliyorum. Dün Çöken Köprü'de incelemeler yapmış... ...ve res, ilk resmi açıklamada... ...sudan kaynaklanan bir şey demiş. Suyun debisi fazla demiş. Suyun göbekteki köprü ayağını boşaltmasından... ...kaynaklı bir şey olabilir demiş. Evet bunlar biraz tabii... E, ...sorumluktan sanki sıyrılma manevraları gibi geldi bana. Açıkçası ağzımdaki baktığı kendi adıma çıkartayım çünkü... E, Orada öyle bir ihtiyaç varsa köprü ihtiyacı ve yapıldı diyelim hani e, onların hepsi de konuya tam olarak hakim olmadığım için burada açıklık konuşabileceğim şeyler değil ama öyle bir ihtiyaç varsa yapılırken suyun debisi falan göz önüne alınarak e, yapılması. Almış zaten insanlar hepsi. işte Daha önce yapıldıysa işte ve e, bir tehlike varsa işte sizin de demin aktardığınız gibi önceden yazılmış bunun önleminin alınması gerekirdi. Şimdi hani sudan kaynaklanan bir şey e, evet. Bence daha kaynaklanan ha. bir şey ama bu uh, e, su köprünün, kader değil. Köprünün yıkılmasının sudan kaynaklandığını açıklamak bir şey açıklamak olmuyor. Tam tersine yani alay etmek gibi bir şey oluyor insanlarla. E, dahası dahası Çaycuma Belediye Başkanı da yani çok hakikaten trajik bir durum. E, Çay Çaycuma Belediye Başkanı Mitat Gülşen de bir açıklama yapmış kendisi. Babasını ve yeğenini kaybetmiş. Evet. Ama yaptığı açıklamada diyor ki ayakların yıkılacağı hiçbirimizin aklına gelmemişti diyor. Geçen yıl belki yapmıştık diyor. Yani insan hakikaten ne diyeceğini şaşırdığı bilemediği durumlardan biriyle karşı karşıya geçiyorum. 61 yıllık köprü önce çatırdıdı sonra kağıt gibi ikiye ayrıldı diye mucize eseri. Tamamen mucize eseri kurtulan birisi anlatıyor. Zamanında ben e, Avrupa Birliği'nin çevre politikasını çeşitli platformlarda e, anlatırken çok üzerine durduğum bir ilke vardı. E, AB Çevre Politikası için ihtiyatlılık ilkesi diye bir ilke. Bu sadece çevre politikası değil birçok politikalarında uygulanan bir şey. Eğer bir risk varsa yani... bir şeylerin ters gitmesi ihtimali varsa ya o ters gitmesi için... E, yapılmaması gereken şeyler yapılmaz veya yapılması gereken şeyler yapılır. İyi iyi hatırlattın. Yarın açık kitabı yine... kara kaplı kitabı indirelim. İhtiyatlılık ilkesini evet. bir de oradan okuyalım. Yani Türkiye'de ihtiyatlılık ilkesi konusunda doğru anlaşılmıyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü olay olduktan sonra o ilkenin bir önemi kalmıyor. Hani kesinleştikten sonra, evet. meydana geldikten sonra... Aynen öyle, tamamen. Onun i̇htiyat, için ihtiyat hikaye. <gülüyor> İhtiyatlılık hikayesi. Ee, i̇lkesini de oraya... Ee, siz de mi... Evet, Uludere'ye geçelim oradan. Yani ya. siz alay etmek deyince benim aklıma direkt açıkçası e, o geldi. Uludere ile ilgili... Galiba sen yoktun değil mi? İlk yapılan açıklama geçen hafta. Yok hayır. Nihayet Genelkurmay'dan geldi. Okudum ama. Rutin bir şeydir dedi. Sınır ötesi operasyondur diye bir açıklama geldi. Evet rapor. Bu böyledir. Bir sorumluluğu yoktur değil mi? Kimsenin şeklindeydi. Bugün de Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetine bakıyorum ve yani şöyle manşet Uludere tekrar etmesin diye. Bir tane insansız hava aracı görüntüsü Fotoğrafı üzerinde Uludere tekrar etmesin diye kocaman. Yani katliamdan 100 gün sonra 34 e, genç insanın ve çocuğun öldüğü katliam hakkında meclise e, genel kurmay rapor gönderiyor. Harekat sınır dışı operasyon kurallarına uygundur ve gizliliği öne sürülerek bir takım belgelerinde paylaşılan meclisten gizliliğinden bahsediyorum. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türkiye halkının en yüksek düzeyde temsilcisi başka bir şey yok. Meclisten de gizleniyorsa kimin arasında kalıyor? Bilmiyorum ama geçtiğimiz haftanın işte olmadığım günlerinde Almanya'daydım. Orada Reichstag, bu parlamento binasında görme fırsatı bulunca. 20. yüzyılın ilk zamanlarında Alman parlamentosunun da öyle sadece ismen parlamento olmasını hatırlayınca kafamda ister istemez bazı paralellikler oluştu bununla ilgili ama Yeni Şafak manşetine döneyim konuyla ilgili Evet. Ben. Hükümet insansız hava araçlarının yetersizliğinin de ro ro rol oynadığı pardon ağzım dilim dönmedi. Hükümet insansız hava araçlarının yetersizliğinin de rol oynadığı. Yeni bir Uludere faciasının yaşanmaması için harekete geçti. Şimdi burada heyecanlı raketi okuyoruz. İsrail'in Heron istismarı üzerine yerli seçenekler devreye sokuldu. Heronlar uçuşa hazır hale getirilecek. Tayi Anka'nın test uçuşuna başladı bu Anka e, Türkiye'de üretilen insansavarıcıymış aracımız. Yani teknolojiyle yeni silahlar üreterek evet. yeni Vestel Ulu ile önleyeyim. kale kale bayraklar taktik İHA üretiminde büyük mesafe katetti. Taktik İHA üretiminde büyük mesafe katetti. Yani o zaman bundan sonra olmalar yani bu, olmaz. Bu hakikaten... Yani manşet hakikaten e, o raporla da ele alındığında sorun demek ki şeymiş. Sorumlu bulunmuş. İHA'yı. Sudan kaynaklanıyormuş değil mi? Suyun debisinden. Birinde sudan kaynaklanıyor suyun debisinden. Bence burada da sudan kaynaklanıyor. Çok Rüzgardır sulu, burada. Çok sulu bir haber bu. Evet, olabilir. Yani başka bir şey söyleyemeyeceğim. Yunanistan'daki polisin şey yapması kadar özetleyici yani. Özel güvenlik olarak da çalışması kadar mikrokozmik bir özetleme yapıyor doğrusu Türkiye'nin durumunu. Endişe verici ama. Son derece. E, çeşitli böyle endişe verici başka haberler de vardı hafta sonunda. Bir de Çillioğlu'nun. Cinayetinden muhakkak evet, oraya bahsetmemiz geliyordum. lazım. Evet, çok çok kaygı verici bir haberde oydu. Yıllarca üstü kapatıldıktan sonra, sahte belgelerle örtbas edildikten sonra, kürek keminiinde, evet, e... kaburga kemiklerinin, kürek kemiklerinin. ...kırık, delik... Şöyle Olabilir. kısa bir özet geçelim mi onunla ilgili... E, ...Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı... ...görevini yürüttü... ...1994 yılında lojmanında intihar ettiği iddia edilen... ...diye başlıyor... E, ...dünkü Radikal Gazetesi'nin haberi... ...sonra bu haber içinde... ...güzel bir özet var bence... ...bu özet e, zamana yayıldığı için herhalde pek vurucu olmadı... E, ...toplumumuz nezdinde... ...ama böyle bir arada hap gibi verelim... E, Çilloğlu'nun mezarından alınan örnekler üzerinde adli tıp kurumunda yapılan incelemede saç köklerinde arseniye rastlanan, çillo, rastlanan Çilloğlu'nun kürek kemiğinde kurşun yarası olduğu öngörülen delikle kaburgalarında kırık olduğu saptandı. Bir süre sonra dosyaya eklenen bir başka belge Çilloğlu'na ait silahların ölümünden 3 yıl sonra ailesinden teslim alınmasına ilişkin jandarma kriminal daire başkanlığı adına düzenlenen belgenin de sahte olduğuydu. Geçen haftada Diyarbakır Emniyeti Kriminal Büro'nun Çillioğlu'na ait olduğu öne sürülen intihar notundaki imzanın da sahte olduğu ortaya çıktı. Peki bu intihar raporunu veren... Son olarak da Hı? elde edilen deliller ve Çillioğlu'nun mezarından çıkarılan kemikler üzerinde incelemeler yapan bir kişi heyeti Çillioğlu'nun iddia edildiği gibi intihar etmediğini, öldürüldüğünü belirtti. Bu ufak bir haber mi sizce? Yani hakikaten bu da... Çok tipik maalesef ve Albay Çilloğlu soruşturmasını yürüten Malatya Özel Yetkili Savcılığı'nın görevlendirdiği bir kişi cinayet raporu veriyor. Eski savcının ve bütün o komutanın hatta genelkurmay sözcüsü kurmay albay Doğu Silahçıoğlu'nun... Olay inceleniyor. Olayla ilgili açılan idari soruşturma devam ediyor yönünde basın ve be, be, beyanat vermiş. Ama açılmamış. Soruşturma yapılmamış. Ne savcı ne bir şey. Örtbas edilmiş tamamen. Onlardan da hesap sorulacak mı sorulmayacak mı bilmiyorum. Kim öldürdü yahu önce? Neyse isterseniz bu haberde kim öldürdü kim örtbas etti. Evet meselesi. Bir başka e, haberim daha var benim kendi adıma hafta sonundan. E, uzun süredir kendi adıma İdris Naim Şahin'in e, açıklamalarından e, birileri rastlamamıştım. Bir ay falan oldu. E, oradan bir açıklama gelmiş. BDP'li Altanta'nın gaz bombalarının bu sık kullanımıyla her türlü toplumsuz olayda kullanımıyla ilgili verdiği soru önergesini yanıtlamış e, Şahin. Ve şöyle demiş. Göz yaşartıcı gazların özel ders alan personelce talimatlara uygun olarak kullanıldığını söylemiş. Türkiye'nin 1997'de taraf olduğu Kimyasal Silahlar Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde göz yaşartıcı gaz mühimmatının insan sağlığı üzerinde kalıcı bir etki bırakmama şartı ile kullanıldığını söylemiş. İnsan sağlığı üzerinde kalıcı bir etki bırakmama şartıyla kullanılıyormuş. Şöyle devam etmiş. Yapılan laboratuvar testleri sonucunda insan sağlığı üzerinde kalıcı etki bırakmayan gaz mühimmatlarının kullanıldığı bildirilmiş. Ee, ölüm kalıcı değil diyorsunuz siz evet, Değil. Erdoğan'ın türbin üreten fabrikayı gezmesi ve torunları için de maket rüzgar türbini istemesi gibi hoş haberler de vardı ama onları artık yarın yapabileceğiz. Çin gezisinde. Mutlaka değinelim o çok önemli gerçekten. Evet, 300 iş adamıyla da Çin gezisinde Erdoğan var. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 8 Nisan 2012. Van Erciş depreminin 168. Van Ecemit depreminin 151. günü. Biz Van Depremi Günlüğü'ne 21 Kasım'da başlamıştık 2011'de. Bugün 101. programımız. Van'da ne yazık ki başladığımız günden itibaren müthiş gelişmeler olduğunu söylemek çok mümkün değil. <gülüyor> Cuma günü İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir panel düzenlendi. Yine unuttuk Van'ı başlıklı. Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu, Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, ben ve Van Haber Genel Yayın Yönetmeni Naif Yavaş vardı konuk olarak. Biz bugün Naif Yavaş'ı Van Depremi Günlüğü'ne de konuk ediyoruz Van Haber'in Genel Yayın Yönetmeni'ni. Van'daki son durumu biraz konuşmak için. Naif Bey günaydın. Günaydın Çeydem Hanım ama bir hatırlatmada bulunan bir e, Yaşar. Öyle dedim zaten. Yani 6 saat pananda birlikte kaldık hala yavaş. <gülüyor> Aa, yavaş ya mı dedim? <gülüyor> yavaş yavaş evet. Aa, çok özür dilerim. Müstehik burada yaşar diyor. Çok pardon. Günaydın Naif Bey. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Nasılsınız efendim? Teşekkür İyi yayınlar. ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Cuma günü orada e, kalabalıkça bir grubu çok etkileyen şeyler anlattınız Van'la ilgili. Biz bugün biraz da bize anlatın istiyoruz. Son durum nedir? Neler oluyor? Biz o gün dinledik ama herkesin duyma fırsatı olmadı. Ee, Çiğdem Hanım bu Van Günlüğü programının e, 101. programını yaptığınızda tekrar anlons ettiniz. Van'a gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı e, biz Vanlı olarak tekrar size teşekkür ediyoruz. Ama inanın ki Van'daki e, yaşam hala yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Yani Van'daki yaşam e, şöyle bir trajedi var. E, nasıl ki trafik kazasında Türkiye geleneği vardır. E, i̇nsanlar yaka paça çıkarılır o kazada. Van'daki insanlar yani deprem yaşamı da aynı öyle bir e, hale bürünmüş. Kimileri e, yavaş yavaş nefes alıyor ama diğer tarafta e, Van'da yaşayan 1 milyona yakın insanın %60'ı hala bir trajedi ve <gülüyor> dramla karşı karşıya konutlar yapılıyor doğrudur. Toki konutları yapılıyor. Ama altyapısı olmayan konutlar, elektriği olmayan konutlar, suyu olmayan konutlar İnsanlar bir yerlere yerleştirilecek belki. Yani Şubat'a kadar, Şubat ayı kış bitti, Mart ayı kış bitti. İnsanlar konteynerlarda yerleştirilemedi. Şimdi belki Ağustos'ta ya da Eylül'de konukları yerleştireceğiz diyorlar. Ki bu da çok samimi ve inandırıcı gelmiyor. Ama biz bunu da varsayalım. Ağustos, Eylül ayında bu insanların bu konukları yerleştireceğini varsayalım. Fakat bu insanın yerleştirecekleri konuklar konutlarda. İnanır mısınız gördüğünüzde <gülüyor> yollarda e, çamur derecesinden geçirilmiyor. Elektrik verilmemiş, su verilmemiş. Bu insanlar nereye yerleştirilecek? Bu insanlara bir istihdam lazım. Bunlara bir üretim yapabilecekleri bir alan lazım, bir fabrika lazım. Fakat bunların hiçbir iyisi yok sadece konutlar yerleştirilecek. konuta yerleştirildikten bu insanları neyle geçinecek? Naif Bey bir de konutların yeri neresi? Şimdi bu insanlar şehir merkezindeydi. Bunlar zaten şehrin üst taraflarına taşınıyor. Kevenliğe taşınıyor. Özdaf yolu üzerine taşınıyor. Erdiş üzerindeki kampüs bölümüne taşınıyor. Yani bunlar şehir zaten şu anda 80 bin konutun yakın kararı alınmış zaten. Bu çoğunu şehir merkezine yani 2 Nisan caddesi işte Paşa mahallesi. 2 Vali Nisan Mishapay caddesi mahallesi. bu arada Van'ı bilmeyenler için şehrin en merkezi caddesi değil en, mi? En merkezi evet. evet. Özellikle ulusal kanalların çekim yaptığı bölge şu anda felç durumda. Yani Suriye sokaklarını andırıyor. Yıkımlar, enkazlar başladı. Binaların yıkımı başladı. Yani Van'da işte 23 Ekim'den bu yana gördüğümüz tanıdık manzaraları hala o caddelerde, sokaklarda devam ediyor. Görüyoruz yani. Özellikle varışlarda, arka mahallelerdeki yaşam daha da işler acısı Yani zaten buralara hiç ulaşılmamış Orada işte köyleri yakılan Köyleri boşaltan insanlar Gelip yerleştiği Hiçbir e, Depremden önce de Depremden sonra da Hiçbir şehirleşme adına Hiçbir hizmetin götürülmedi yerler Sadece bütün belediyenin üzerine yüklenmiş Belediye o bütçesiyle Alabildiğince gidiyor ama Nereye kadar Naif Bey biz programımızın ilk günlerinde çok sık konuşuyorduk belediye ile valilik arasındaki iletişimsizliği. Durum nasıl şu anda? Aslında şunu Çeydem şunu söyleyeyim. Yani ee, cenazede bile, bir cenazede bile bir araya gelmeyen bir bürokrasinin bir vana hizmet açısından bir araya gelmesini düşünmek çok topüktür. Yani bir protokolda bile yan yana gelmekten aciz olan bir valinin, bir belediye başkanının oturmasını oturmakta aciz olan bir valinin ya da bir milletvekilinin, bir, milletvekili, bir BDP'li milletvekiliyle yan yana oturmasından aciz olduğunu tanık olduğumuz bir şeyde bunların bir arada çalışma yürütmesi, organizasyonu bir arada yürütmesini düşünmek imkansızdır. Dolayısıyla ben o ilk günkü o... tanımama hali sürüyor. Şürür Çok bariz bir şekilde sürüyor. Yani bir, anda bir panel yapılır. Deprem çalıştığı yapılır. Van'ın yeniden yapılandırması adına bir şeyler yapılmak istenir. Biz yerel basın olarak bunu takip ettiğimizde biz bir Sayın Vali Karaloğlu'yla Sayın Belediye Başkanımızı iki oturumda bir arada göremedik. Siyasi milletvekillerini bir arada göremedik. Bürokrasiyi bir arada göremiyoruz. Bunu herkes tanıktı. Yani kimilerin kalkıp ee, biz istedik gelmediler Onlar söyledi biz gitmedik Söylemleri çok da inandırıcı değil Kimse kimseye bir çağrı yaptı Belediyeyi bir yana bırakayım Toplum kuruluşları var Mühendisler odası var, mimarlar odası var Avukatlar var, barolar var Tabipler var, meslek odaları var Deprem için, Van için Bir araya gelip Ortak bir çözüm üretebiliyor Biz bunu göremiyoruz Aynı meseleler sürüyor yani yani sivil toplum kuruluşları, özellikle bugün e, en son bize gelen e, açıklamalar e, 20 bin esnafımız COSGAP kredisi için başvurdu. 30 ila 100 bin TL'lik bir kredi için. Şu ana kadar 2500 kişiye kredi çıkmış. Yani bunun için, bunun için de bir şey yapılmıyor. Mesela yani bunun ilim valisi, il afet koordinasyon mekazı, belediye, sivil toplum kuruluşları bir araya gelip bu esnafın bu öğrencilerin, bu sağlık personelinin, bu da eğitimcilerin sorunlarını tartıştıkları bir tek şey. iki sefer One Deprem'den bugün sizin programınız yüzün birinci bölümde değil mi? Evet. Hani altı ay geride kaldı. İki sefer bilin protokolünü bir arada gördük. Bir, One Deprem çalıştayı işte bakanların da katılımıyla yapılan bir şey. Hı hı. İkincisi yine ilafet koordinasyon Su merkezinde depremin ikinci haftası bir araya geldiler. Tamam o kadar. Hayır iş adamları bir araya gelmiyor. Yani anda iş adamlarını göremiyoruz. Eğitim, eğitim iflas etmiş. Yani bunu kabul etmeleri lazım. Eğitim yok anda Evet başladı denendi de çok başlayamadığını geçtiğimiz günlerdeki bağlantılarımızla biz de buradan duymuş olduk. Naik bir Bey... hafta sonra bir hafta sonra şeyler açılar, sınavlar açıklanacak bu üstese sınavları. Van'daki başarı oranı orta çıkacak. Bu arada biz Cuma, Cuma günü Bahçeşehir Üniversitesi'nde söylediğimiz şeyi tekrarlayalım. İstanbul'daki ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki özel üniversitelerin bu sene Vanlı öğrencilere üniversite sınavına giren ne kadar burs vereceklerini açıklamalarını bekliyoruz. Kaçar öğrenci okutacaklarını. Kesinlikle evet efendim. Evet, kesinlikle yani bu öğrencilere İstanbul'daki üniversiteler olsun. İstanbul'daki Vanlı Dernekler olsun, iş adımları olsun, devlet olsun, diğer şeyler olsun. Bu çocuklara sahip çıkmadıkları takdirde bu çocukların çok farklı bir yerlere yöneleceği tehlikesini görüyoruz. O evet. iştiriciye Uyuşturucu, da ulaşacaklar. Farklı belki kimi tercihini dağılan yana yapacaktır. Yani bir, gençlikte bir kırılma olayı var. yani. Bu, bu çok bari. Evet. Naif Bey, Van Depremi Günlüğü'ne konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz ilerleyen günlerde sizi yine rahatsız edeceğiz deprem günlüğünde Van'ı konuşmak için. Bu programımızdan dolayı açıkla açık radyoya biz e, minnettarız. Estağfurullah. Kolay gelsin çok teşekkür efendim. ederiz. Sağ Kolay gelsin efendim. Sağ Sağolun. Açık gazete. <gülüyor> Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Merhaba. Merhaba, Merhaba Mahir'ciğim. Canlı yayında yapıyoruz Ç e ekonomi politiği. Her zaman stüdyoda. canlı yapıyoruz da. Yani daha da stüdyoda canlı yayın evet her zaman canlı. Naklen canlı yayın diye bu sefer. <gülüyor> evet ne ile başlayalım? Ben cuma günü burada bir toplantıyı izledim isterseniz ondan bahsedeyim. Gerçi basında baya bir yer etti. Jim Rogers'ın bir konferansı vardı. Rogers sorusun ortağı olarak meşhur onların kurdukları finans zehirbazları olarak tanınan yani son 20 yılın finansal sektöründen ciddi para kazanan ama sistemin işleyişi ve sistemin içinden eleştirel bakan zenginlerden biri. Evet. Ee, burada da Türkiye'de bir bankayla ortak bir emtia endeksi oluşturmak üzere, e, orada bir fon oluşturmak üzere onun tanıtımı için gelmiş. Ama tam böyle kriz ve Rogers'ı olunca izlemek gerekti. Nitekim e, günlük basınında da e, oldukça yer bulunmuş. Aslında e, Jim Rogers 10 e, yıldır böyle e, eleştirilerini söylüyordu. Yani krizden önce de sisteme dönük e, finansal sistemin işleyişine ilişkin. Ee, ...bir takım eleştiriler getiriyordu... Ee, ...özellikle bu Amerika'daki... ...konut piyasası ve türev enstrümanlar... ...üzerine... E, ...yaklaşımları e, netti ve... E, ...şey diyordu yani bu finansal düzenin... E, ...işteşine ilişkin... ...oyunun kurallarının değişmesine ilişkin... takım saptamalarda bulunuyordu... ...bunları tekrar etti... bilinen görüşlerini genel olarak söyledi... Ee, Rogers e, ...iki şey üzerinde duruyor... ...tabii e, yani artık diyor yatırımcılar iki noktaya bakmaları gerektiğini söylüyor. Hisse senetleri ve finansal enstrümanlar yerine mal piyasaları emtia piyasaları üzerinde duruyor. Bir de Asya üzerinde duruyor. dikkat çekiyor. Peki şey derken de gıda tabii gıda ve tarım fiyat, tarım malları. G gıda malları Çünkü yani evet. son 30 yıl içerisinde en fazla dünyada artan fiyatlar ...azalmaları nedeniyle... ...yani e, nüfusun da artışıyla... ...birlikteki azalmaları... E, ...kıt kaynaklara yönelin diyor. Çünkü bunu da diyor... ...gıda e, ve tarım... E, ...sal mallar... E, ...aynı zamanda enerji... ...kıtlaşan enerjiler... ...özellikle fosil enerjilerinde... ...kıtlaşacağını düşünerek... Bura, ...bu taraflara yönelmek... ...yatırımcılara daha fazla para kazandırır... ...diyor... Ve e, diyor ki yani çocuklarınızı eskiden de bunu söylerdi e, şey bir rakam verdi 1958 yılında kendisi MBA'ye başladığında 5000 Amerikalı e, MBA yapıyormuş master yapıyormuş şu anda 250 bin e, Amerikalı MBA yapıyor ve bunların çoğu e, finans sektörü üzerine moda sektör son 30 yıl içerisinde e, insan çocuklarınızı diyor MBA yaptırmayı bırakın iyi birer çiftçi olarak yetiştirin gelecek tarımdır. Dolayısıyla bu ve de e, gelecekte diyor para kazanacak olanlar borsacılar değil, çiftçilerdir. E, o yüzden e, kendi çocukları da dahil olmak üzere e, tavsiyesi e, tarımsal alanlar satın almaları, maden ruhsatları, maden alanı altın, gümüş gibi e, daha sonraki e, verdiği anonsu daha sonra ben ee, i̇şte altın ve gümüşe yatırım yapın diyor. Ama e, temel nokta e, tarımsal ve ürünler. Dolayısıyla tarımsal ürünlerden gıda e, evet. meselesi. E, fosil yakıtlar üzerinde de bu işte başta petrol olmak üzere ama kömür ve doğal gazın da bitmekte olduğuna dair de o zaman Sizin nasıl? Sizin bol bol referans yaptığınız enerji ajansına referans yaparak bunu evet. söyledi zaten. Evet. O cuma günü. Kıtı olacağı için onların da değeri artacak zaman içerisinde bu dönüşümü farkında tabii yani. Dönüşmek zorunda hem kıtlaşıyor hem de etkirletiliyor. Ee, ve de üstünde durduğu konu Çin tabii Asya. En büyük pazar. Ee, gelecekte diyor çocuklarınız iyi birer çiftçi olsun aynı zamanda Çince öğrensin. Kendi çocuklarına iki kız çocuğu 61 yaşında ilk çocuğunu edinmiş. Mandarinca öğretmiş. Ee, onlar ve Asya'da yerleşmişler bir şeye. Yani bu aslında şöyle bir şey. 200 yıllık bir batı üstünlüğü var batı kapitalizminin. Aksın işte dünyada üretim da Asya'ya doğru kayıyor. Böyle bir dönüşüm geçiriyor. Çin'de yaşanan gelişmeleri ayıplarıyla birlikte ele aldığımızda en yüksek büyüme oranına sahip oluyor filan. Dengesizlikleri falan içermesine karşın geleceğin Asya'da ve Çin'de de düğümlendiğini, dünya kapitalizmde dünyanın en yüksek Borçlu ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin para basmaktan öte şu anda çare bulamadığını söylüyor. Tabii bu önümüzdeki yani 19. yüzyıl İngiltere'nin yüzyılı, 20. yüzyıl Birleşik Devletleri'nin 21'de Çin ve Asya'nın yüzyılı olacaktır değerlendirmesinde bulunuyor. Aslında Çin ve konusunda yani gözle görülen bir şey var. Dünyada gerçekten aks üretim aksı. Zaman içerisindeki tüketim de o tarafa doğru kayacak ve bunu gören kapitalistler kapitalistlere böyle bir yol öğretiyor. Bu tarafı görün, tarımsal mallara yatırım yapın ya da parası olanlara ve de Çinle temas edin çünkü en büyük tüketici de orada olacak. Fazlalar da orada yani dünyayı finanse ediyor. Yani Amerika'nın açıklarını. ...Amerika'nın tasarrufları düşük sadece bir para birimi avantajından kaynaklanan e, imkanını kullanıyor. Tabii bu yüzyılın içinde ona pek değinmedi. Ya da ben e, para birimi açısından, para bloğu açısından Asya'nın da kendisine özgü bir şey yaratması e, çalışmaları var. Yani Asya'da bir sepet çalışması sürüyor güney şeyi... Ee, dolayısıyla yani e, Amerika'da da bu işlerin e, Bittiğini şey yaptığını Her zaman e, Krizlere gebe bir ülkedir Çünkü dünyanın en yüksek e, Borçlusu olan bir ülke e, Dolayısıyla e, Bu geçici iyileşmeleri yani her, her gün bir meteorolojik şey Amerika'daki hemşire istihdamı Arttı deyince bizim burada borsa yükseliyor biliyorsunuz <gülüyor> Ondan sonra Bunların üzerinde durdu açıkçası Yani biraz muhabirlik yapmış oldum Evet burada tabi temel çerçeve olarak Böyle gelmiş böyle gider Senaryolarının da tartışılması gerekiyor ama Herhalde yani bu çok daha ayrıntılı bir biz gerektiriyor Çünkü tedbir alınmadığı takdirde 21. yüzyılı Çin ya da Asya değil herhangi bütün dünyanın ıskalaması ve mahvolmasına doğru da eğer tedbir alınmaması halinde açıkça görünüyor. Kesinlikle yani Çin'deki daha önce de konuşmuşuzdur mutlaka siz daha ayrıntılı bilgiler biliyorsunuz. Çin'deki kirlenme yani dünyanın en büyük kirlenmesi. Evet. evet. Gezegene olumsuz yaptığı etki Çin'in bu kadar yüksek büyü büyümenin bu kadar betonlaşmanın, bu kadar emisyonun inanılmaz bir yarattığı şey var. Ve Çin'de gölleri kuruttular, nehirleri kuruttular. Ve evet, evet, zehirlediler. Taşı, taşı, taşı, İçilecek su bulamıyorlar. Evet, zaten bir nehri. Kuzeye akış yönünü değiştirdi. Fakat onun da ötesinde yani ta 1972'de MIT'nin raporunda işte büyümeye sınırlar, büyümenin sınırları diye verildi. Kaynakların... E, mümkün değil 21. yüzyılda bu şekilde çıkartması eğer değiştirilmezse kaynak kullanımı o yüzden evet bu çok da bir Biliyor, ayrıntılı tabi ayrıntılı bir tartışma. Yani nasıl bir büyüme e, olmalı evet. büyümenin içerdiği bileşenlerinin artık istihdam e, ve e, tamamıyla iklimle bağlantılı e, ilişkisi kurulmadan büyüme meselesine e, bakmamak gerekir. Geçenlerde ben bir sunumda izledim e, Ankara'da e, Cumhuriyet Halk Partililerin e, sonunda sordum zaten dayanamadım yani. Tamam Herkes bir çıkış bulmak istiyor. Ülkenin genç bir nüfusu, işsiz bir nüfusu ve bunda e, kaliteli bir büyümeyle çıkma ama bugün kaliteli büyüme dediğiniz olayda e, bileşenlerin başında artık e, iklim meselesini evet. göz ardı etmeden bir büyüme mesele, sorunsalına nasıl bakacağız? O önemli ama bu çok e, şey e, konuşacağımız. Bunu daha çok konuşacağız zaten. Evet Geçen hafta biliyorsunuz 12 Eylül yargılamasını izlemeye evet. çalıştık. Bilmiyorum. Yani yansıtabildim ama çok zor koşullardı yani. Ee, evet. Istemez. Bah bahir yoktu ama yani başta <gülüyor> gayet iyi gidiyorduk ama sonunda yayın hoparlörden... Ben duyamıyorum o karşımdakini. Kesmek zorunda kaldı kanka. O gün aslında ben üçüncü konu olacaktı. Üç, üç ve dört vardı. Ben özellikle 12 Eylül yargılamasında 12 Eylül'deki öykülerden kalkarak bir şey yapalım demiştik. Hı hı. İşte Kamber Ateş'in annesinin öyküsü, kendisiyle görüş şeyini. Cumhurun Yavuz'un son idamını bekleyen kişi. Üçüncü e, arkadaşımız e, idam edilen bir e, arkadaşımızın kardeşiydi. E, Ramazan Yukarı Göz İzmit'te. Birazdan 9.30'dan sonra konuğumuz olacak. Onu e, yansıtamadık. O da İstanbul'da oturuyormuş. Ben de İstanbul'a geleceğimi söyledim ve bugün e, konuk alacağız. Şimdi e, 12 Eylül yargılaması e, bir önemsiyenler ya bu çok önemlidir ee, ve bu, bu haliyle de önemlidir diyenler yok kardeşim şunları içermiyor önemsizdir diyenler gibi bir bölünmeye e, sebebiyet verdi kamuoyunda demesem de en azından e, kalem sahipleri üzerinde değil mi böyle bir şey var bir e, ya kapsam e, bir bölünme derken biraz az, az tersine abartmış oluyorsunuz birden çok fazla birden çok <gülüyor> Şimdi... E, yani... E, işte Demirel meselesi konuşuluyor. Dış bağlantı meselesi... E, ...konuşuluyor. E, yani tabii ki... ...Türkiye'de, Türkiye tarihinde... E, ...Talat Aydemir, Fethi Gürcan... ...denemesi dışında... ...ilk defa... ...belki Türkiye tarihi değil... E, ...1908'den itibaren... ...çünkü daha önceki Ali Suavi'yi de Ali Suavi denemesinde onu öldür, yargılayıp öldürmüşlerdi sanıyorum. O bin, e, şey, 5. Murat'la 2. Abdülhamit denemesi vardır ya, meşhur Ali Suavi olayı sarayı içir, evet. anı basar ama Ali Suavi'yi Yani O da bir darbe girişimidir. Gerçi herkes birbirine şey yapıyor ama Cumhuriyet tarihimize baktığımızda e, Aydemir Gürcan e, denemesi e, dışında yargıla, o yargılanmıştır. İlk defa bir yargılamayla karşı karşı. Bu bizim ilk yaşadığımız bir şey. Evet, Aydemir Gürcan'ı da bir kelimeyle hatırlattırsak Teret Aydemir ve Fethi Gürcan 60 darbesine e, katılmışlar. Ama o sıradaki görevlerin de neyini dışarıda e, olmalarının, nedeniyle Milli Birlik Komitesine almamışlardır. Alınmadıklarını hazmedememişlerdir. Ve e, açıkçası Milli Birlik Komitesi Darbeyi yapan ekibin yeterli derecede bu işi iyi yapamadığını beğenmemişlerdir. Ve arkadaşlarına bir darbe yapmaya kalkmışlardır diyebilirim. Yani 27 Mayıs'ın kurgusunun içerisinde yer alan unsurlardır. Ve daha sonra kendi arkadaşlarının yaptığı bu darbeyi daha da ileri götürmek üzere bir noktada bir Saddam rolü vardır. Yani Nasır rolü vardır. Evet, Tabi bir harekettir. Ee, ama Emir Komuta zinciri çerçevesi içerisinde e, yerini bulamadığı için de başarısız olmuş ve yargılanıp idam edilmişlerdir. Bu ikili de. Önce affedildikleri aldi. Evet, ikinci, bu, denemeden, ikinci sonra, denemeden sonra. İkinci denemeden sonra affedildi. E, i̇dam edildiler. İdam edildiler. Ama Emir Komuta zinciri içerisinde yapılan bir da, e, 12 Eylül darbesi bu anlamda bir ilki taşımaktadır. Yani e, bütün her şey bir tarafa yani tarihimizde biz bir darbeyi e, evet iddianamenin yeterliliği, yetersizliği, kapsam alanı, dış bağlantıları e, vesaire e, bunları önemsizleştirmek istemiyorum ama ilk defa bir darbe yargılıyoruz. Bu anlamda e, son derece önemli bir de tabii ki yani 12 Eylül rejimi aynı zamanda Türkiye tarihinin e, Kemalizm çakılması açısından da yeni o dönem bütün sisteme, Milli Güvenlik Devleti'nin adeta yapıştırması açısından da ideolojik tarafıyla da bakılması gereken bir şey. Aynı zamanda Soğuk Savaş'tan ayrı tutamadığımız, tutamadan bakılması gereken bir şey. Çünkü Türkiye üç darbesinde Soğuk Savaş döneminde yaşadı. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ın ikliminden oradaki ilişkilerden, oradaki konjonktürden bağımsız bakamıyoruz. O anlamda tabii ki dış bağlantıları her zaman için önemli. elbette işte dış bağlantıydı Kontur gerilla faaliyetlerinin dolayısıyla 12 Eylül öncesi ki Türkiye'deki iç savaş ortamının yaratılmasına ilişkin iç ve dış bağlantının da bakılması gerekiyor. ama ama ee, Özel Harp Dairesi'nin e, rolü e, bunların hepsi aynı zamanda paramiliter güçlerin yani 1960'lardan itibaren oluşturulan milliyetçi hareket e, içerisinde e, kontrol ile bağlantısıyla yürüyen bu hareketin bir noktada 12 Eylül ayrışmasına onların uyanmasına sebebiyet vermiştir. Teki uyananlar müdahil olmuşlardır bu davada. Evet. Yani Dolayısıyla çok yönlü incelenmesi gereken bir şey ama yani hiçbir şekilde bunun önemsiz olduğunu ben şahsen söyleyemem. Son derece önemli. Benim kendi hayatım açısından birey olarak bakmıyoruz tabii olaya ama yani bu iş Türkiye'de ilk defa böylesine bir yargılama süreci içerisine girmesi, dikkatle izlenmesi de gerektiriyor. Yani ve de... genişletilmesi de mümkün olan en geniş çaplı. Kapsamının genişletilmesinin de çok faydalı olacağı Tabii. düşüncesinde. Tabii. Kapsamının genişletilmesi işte bunun gündemde tutulmasıyla da e, olan bir şey. Yani bakın e, neler yaşıyoruz değil mi? Uyarı mektubu 3 Ocak 1980'di. Değil mi uyarı evet. mektubu? Evet. Ben de üniversitede 3. sınıfta mıydım neydim hatırlıyorum. E, onun orijinali bulunamıyor. Öyle mi? Bunu, evet. a, bil, bilmiyordum onu. Bulunamadı. Hı. Mahkeme şeyden istedi. Ee, Yenerkurmay'dan istedi. Bizde yok. Evet. Yani, a, gazeteci Cüneyt Arcıyerek o zaman bunu e, şey yapmıştı. Manşete taşımıştı. Çok iyi hatırlıyorum. E, komutanlar uyarı mektubu verdi diye. Defalarca komutanlar biz sizi uyarmıştık. Mektup vermiştik dediler darbeden sonra. Bu arsıklopedilere geçti kitaplara geçti. Bunu mahkeme, bu uyarı mektubunu Genelkurmer'den istedi ve kayıtlarımızda yok dendi. Ne mektubu dendi, değil evet. mi? <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca yine MIT MIT'ten de bir takım dokümanlar istediler. Ee, siz darbeden haberiniz var mı diye. MIT bizden elimizde böyle bir doküman yok diyor. Yeni bunlar yani son 10 günün hikayesi mahkemeye bildirimde bulundu. Şimdi e, Türkiye tarihinin... E, ...karanlık bir dönüm var ve 1960 sonrası... Yani ...son 50 yıl... ...özellikle dış bağlantılı tarafıyla... E, ...Amerikan... ...ben bunu bir dönem araştırdım yani... E, ...daha araştırdım derken... ...çünkü e, bu 50-60 yıl geçince... ...bazı belgeler... E, ...açıklanıyor... Evet. ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...ama bizde e, açıklanmadı... ...yani bir demir dosyasını bilmiyoruz çünkü yaşıyor... ...bir evren dosyasını bilmiyoruz çünkü yaşıyor... Ben, ...benim aldığım yanıt bu... ...yani bir devir bitmeden... Çünkü üst yoktur tesis vardır lafı neden Demirel'dir değil mi? Evet. Yani siz de o sırada gayet, ona yürüyün. Gayet iyi hatırlıyorum <gülüyor> yani çok ben Çok iyi hatırlamıyorum. Yani yabancı e, üslere karşı onu da hatırlatalım tabii. Evet Aradan ya biz de çünkü kuşak. bu oluyor zaman zaman. <gülüyor> evet, Herkes biliyoruz. Üst yoktur tesis yoktur diye bir cümle. Çok e, dillere e, peleseng olmuş bir cümleydi Demirel'in o zaman. Başbakan da değil mi? Evet başbakan. Adalet Partisi baş genel başkanı ve başbakanken e, yani yabancı üslerin hesabı sorulsun diye bir çıkış olunca gençlikten ve sol kesimden bu memlekette üs yok tesis vardır diye bir tarihe geçecek açıklama yani literatürde yerini alacak bir cümle evet. kullanmıştı yani üs değildir bunlar dedi bir takım tesisler binalar. Ya yani Türkiye'de Amerikan e, üslerinin bir keresinde bir program yapmıştık yıllar önce hatırlar mısınız? İncirlik üzerine. Evet, o zaman evet. e, ben e, o dosyayı hazırlarken e, ya İncirlik üssü ne kurulmasına ilişkin ve ilk ve dünyadaki en büyük ikinci üssür. Bildiğim kadarıyla İncirlik üssü hali hazırda bile. Öyle mi bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Dünyadaki Amerikan üslerinin arasındaki ikinci sırada. Eee o ...artık onu... E, ...gizli yapamamışlar bir... Ka, e, ...kanun çıkması gerekiyormuş... ...yalnız kanun çıkmadan önce... ...meclisten... ...arazinin istimlaki yapılmış... ...öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani tesis kurulmuş, kurulmuş... ...kanun sonra çıkmış... Yani. Hatta hatırlarsanız yine 60'lı yıllarda, yani siz ben daha sonraki okumalarda hatırlıyorum. Ben o sırada sizin eylemlerde yoktum daha sonraki. Bir on yıl sonraki eylemlerde vardım. Şey, üstlerin için mecliste bir çalışma kurulur, komisyon. Hatırladığım kadarıyla Milli Birlik Komitesi. ...yapar bu çalışmayı... ...Milli Birlik Komitesi sonra tabii senatör olur ya... ...darbeciler... <gülüyor> ha, ...onların arasından bir kısım bir komisyon var. kurup... ...bu üstlerin sayısını demir ve, ...ve komisyon kurulup... ...bunu ortaya çıkartırlar... ...ve bakarlar ki bilmedikleri üstler de var... ...o sırada Türkiye'nin her tarafında... ...bir Amerikan üssü kuruluyor böyle şey gibi... ...büfe gibi... ...döviz büfesi gibi Amerikan büfe şeyi kuruluyor... Ve onun sayılarını bilmiyordu hatta. Ben sonra meclis tutunaklarından okudum o görüşmeleri. İnanılmaz bir şey yani. Şimdi bu, buradan kalkarak baktığınızda... ...dış bağlantı... E, mese ...meselelerini tabii ki darbeler üzerinden... ...görmemek mümkün değil. Hem 12 Eylül hem 12 Mart. Ar dönemin... ...Dışişleri Bakanı ne diyordu? İhsan Sabri Çağlayangil. Adamlar altı, CIA altımızı oymuş. Evet, evet haberimiz, haberimiz yok. Yani... yani Dolayısıyla bu dış bağlantılar meselesi tabii ki önemli. Kontur gerilla meselesi. E, e, Bülent Bey kontur gerilla'ya e, Semih Sancar sanıyorum dönemin genel kumay başkanı e, haberi oluyor. Adam başbakan bir yok. Bülent Ecevit. Bülent mi? Ecevit'in değil mi? E, dolayısıyla e, ada, e, kaynak para istiyorlar. Bu nasıl bir örgüt diyor. Bu diyor e, şeydi, Balgatlı çalışıyor. Kim ya bunun patronu? Amerikalılar. E bize, bize bağlı. Yani şimdi bunların hiçbiri göz ardı edilemez tabii ki darbe bağlantıları açısından. Dolayısıyla yani gel, eksiklikleri iddianameyi yazanlar e, da eksiklikler tabii ki söz konusu. E, ama e, bu davanın önemsiz olduğu söylenemez. Alınan ara kararları da ben bu özellikle devrimci 78'lerle falan da konuştum. Yani buraya gelen e, arkadaşlarla e, yani ara karar sonuçta tutukluluk kalktı. Daha doğrusu tutuklanmadan yargılanması. E, çok fazla mağduriyet olayının aynı zamanda işkence kokar, e, nedeniyle olması nedeniyle illerde suç duyurusu haline e, dönüştürüyorlar. E, sonuçta bu davayı daha çok konuşacağız ee, ve e, etraflıca yönleriyle konuşacağız. Mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu bu arada biliyorsunuz. Darbeleri araştırma evet, Gerçi de... araştırma komisyonlarının e, belge bırakmaktan başka bir inisiyatifi olmuyor. Ama... Ama demin söylediğiniz, e, verdiğiniz bilgi ışığında son derece önemli bir e, görev bu da. Tabii. Bulunamayan belgeler, e, evet. uyarıların, orijinalleri. Evet. Tasnif'te çıkan şeyler falan biliyoruz bunları. Yani ya, ama bizim devlette bu her şey bulunur aslında. Kozmik oda e, meselesini hatırlayın yani. Geçen sene miydin onunla meselesini? Kozmik oda yani. E, her şey vardır. E, ama e, bazen bu kayıtlar. Bazen mesela ben bir ara yani konudan konuya sıçrıyoruz ama. 1947'de Türkiye'yi ve Dünya Bankası'na e, abone olur diyorum. şey Kayıt şey üye olur. 61'le... 47 ile 61 arasındaki kaynaklara ulaşmak istedim. Bir çalışma yapıyordum. Yok Türkiye'de. SKA'da yakılmış. Ama Dünya Bankası ve IMFH, mikro mikrofilmlerde vardı. Yani 61'de bizde başlıyor. Standby'ların tarihini çıkarıyorduk hmm. da ona bakıyorduk. Da yani bir yerde mutlaka bulunur. CIA'de bulunur. Ama kozmik şeylerde bulunur. Bunların hepsi açısından gerçekten bir dönemin... Bir de hafıza dinlemesine de yol açıyor. Yeni nesiller bu şeyi bilmiyorlar açıkçası. 32 yıl geçmiş. Çok geç bir şey. Ne diyeyim? Yargılama meselesi. Çok yönüyle incelenecektir. Dış ile iç şeyle. Aynı zamanda 12 Eylül ve iş dünyası. Yani bunun darbeyi destekleyen bir iş dünyamız olduğunu bugün böyle çok ...demokrasi havarisi bir tüsiyat var değil mi? Mesela kendi öz eleştirisini yaptı mı tüsiyat? Evet. Gülme sırası Yok. bizde. Gülme söz... sırası bizde diyen bir disk Halit ee... Nari'nin başkanlığındaki. Bir de toplumun da tabii bir işbirliğinden birliğinden bahsedilebilir mi burada? Yani hani e, bugünlerde işte genellikle bu gibi çıkışlar yapanlara... E, ...işte biraz meczup yaklaşımı yapılıyor konuşan kesimlerden ama... E, Toplumun önemli bir kesiminin de e, bu darbe karşısında sessiz kaldığını da görüyoruz. Gördük yani. Son derece bizde bir kere tankın üstüne çıkan bir siyasetçi görmedik bugüne kadar. Evet. İkincisi e, bir tek Bülent Bey e, bir takım ben de iyi hatırlıyorum işte Ankara'da e, işte, tepkilerde bulundu. O da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. İkincisi kendisi bir dergi kurdu. E, demeç A arayış. verdi BBC arayış dergisi. E, ve tutuklandı Hı -hı. E, bundan dolayı. Yani Demirel tarafında zaten günüstokakta eee beklemekten ve zaman zaman e, bağlantılar kurmaktan başka bir ilişki olmadı. Toplumsal açıdan da çok haklısın. Çünkü özellikle 12 Eylül öncesi e, orta sınıflar açısından müthiş bir korku e, yaşanıyordu. Kasaba ve kentlerde e, bölünmüştü. Yani biz de ben de o dönemin öğrencisiydim. Yani belli yerlere girersin giremezsin çatışmalar. 5500 kişi öldürüldü 1974-80 arasında. Sokaklarda öldürüldü, katliamlar oldu ve Bedrettin Demirel yani darbenin ikinci ordu komutanı biz bu işin kabullenilmesini sağlamak için bu katliamların sürmesini göze aldık, olmasını göz yumduk dedi. Yani meşrulaştırmak ve kabul evet. görmesini sağlamak için onda haklısın yani bir rahatlama yani çünkü bıçakla kesilir gibi. Ee, bir Bütün takım şeyler e, yani, Olayların, olayların azalması şey. Okulların güvenlikli bir şeyler. Tabii Bunlar zaman aldı öyle pat diye de olmadı Öyle değil hı hı. Yani e, e, 1984'e e kadar uzatabilirsin 12'ye evet. böyle şey değil Hatta rejim bugüne kadar uzuyor ama e, Milyonlarca ev Yüz binlerce ev basıldı e, Gelirdi evini basardı e, Giderdi istediği gibi böyle bir rejim vardı Bir de tabii ki şunu da unutmayalım İdamlar mevzusunda da yani sadece 12 Eylül generalleri idama onay vermedi. Daha sonra kurulan sivil parlamentoda idamlara oy verdi. <Gülüyor> evet on, de... bunu zaten birazdan konumuzla evet. konuşma fırsatımız olacak. Yani esas itibariyle 12 Eylül'ün tartışmasını yaparken tabii çeşitli ki... Yani şimdi bu referanduma itiraz ediliyor ama... Yani evet. O referandum, referandum sayesinde olduğunu da yani, bu duruma geldi. Diye. Bir sorum var yalnız benim Dur. bu noktada. Fuat Keyman yazmıştı sanıyorum bu Radikal 2'de pazar günü. Hı. Bu pazar mı? Evet. E, yargılama meselesiyle ilgili. Yani teknik bir soru biraz ama madem hani konuşuyoruz. Bunu da konuşmakta bir beys görmüyorum kendi adıma. E, şurada da duruyor aslında Radikal 2. Belki onun içinden argümanın kendisini bulabiliriz ama. Şu, insanlara karşı işlenen suç Hah. olarak başlamaması meselesi o da eksik şeylerden çok onu, doğru benim onu, de notlarım arasında evet, vardı. Onun konuşmamız kesinlikle e, yani gerekiyor. o cepheden e, bakılmak durumunda. Yani Hı. ama yani böyle bir dava açılınca eksikliklerini görebiliyoruz. Ve bu imkan da bu e, şeyle oldu. Referandumla oldu yani. Evet. Ee, benim endişem e, sınırlı hukuk bilgimle çok özürlerimi uzatıyorum ama şunu da sormak durumundayım hani bu dava bu şekilde açıldığı için daha ileri gidememesi yönünde. Ya bir şey hiç başlamamasından iyidir böyle bir şeyin ama ileri gitmedi gitmedi zaten kamuoyu açısından da e, onun kamuoyunun baskısına da bağlı bu hı hı. Şey. Tamam ben, ben tamamen ona onunla ilgili olduğunu düşünüyorum yani size katılıyorum. Yani ne kadar e, baskı e, elde edilebilirse, adalet için bastırılırsa o kadar sonuç alınacaktır. Yani. Evet. Pek çok başka olay da olduğu gibi. E, peki burada, bu ilk defa da böyle bir şey oluyor. Bir geçiş yapmış olacağız. E, yani sizin e, programı kapatıyoruz şimdi ama bir konuğumuz da olacak ve aynen e, bu konunun <gülüyor> üzerinde konuşmaya 12 Eylül Darbesinin ve yargılanmasının sonuçları mesesi üzerinde konuşacağız. Birazdan konuğumuz Yılmaz Kırkırıgöz gözde birlikte olacağız. Teşekkürler Ali Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık i̇şte sonbahar gelmişti. Sanırım o Eylül günlerinde çocukluğum bitti, büyümeye başladım. Türküler'den 12 Eylül adlı parçayı dinledik ve daha önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Burası Açık Radyo 94.9 açıkradio.com ve konuğumuz Yılmaz Yukarı Göz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet 12 Eylül ile ilgili tam da o naklen Ankara'dan canlı yayın çabamız biraz Yarıda kaldı Ali Bey Ankara'dan yaparken 4 Nisan günü. Evet, evet. Onu bari tamamlayalım Hı -hı. dedik. Siz de İstanbul'daymışsınız. Hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Sağ olun. Memnunuz ne burada bulunmaktan. Evet Ali Bey, siz. Ee, evet e, 20 12 Eylül'ün e, öykülerinden hareketle röportajlarımızı yapıyorduk o gün ve e, Kamber ateşi, Cumhur Yavuz'u konuk ettikten sonra evet. sizi konuk edecektik ama demin söylediği gibi Ömer Bey'in yapamadık. Şimdi 12 Eylül sizin için çok daha da önemli ve anlamlı bir tarih. Çünkü siz kendinizden yaşça çok büyük değil ama birkaç yaş büyük abinizin 2 yaş, iki yaş büyük abinizin evet. 29 Ocak 1983 tarihinde arkadaşları Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan ve Mehmet Kamburlu birlikte idam edildi abiniz. Evet. Ee, ve yani bu süreci konuşacağız ama bu dört sosyalistin devrimcinin e, idama giderken ki bir idam edilen insanın en son isteği olan son mektupları yıllar boyunca siz size ve ailenize verilmedi. Evet verilmedi e, mektuplar da tutsak edildi. Mektu, mektuplar da tutsak edildi. Evet. Gerek, gerekçe olarak ne gösterdiler? Şimdi Bilmiyorum alınan ne? dava dosyasında e, kara kuvvetleri komutanlığından dava dosyası alındı. E, i̇çinde verilmesi sakıncalı zarf e, diye bir madde vardı. E, o mektupta da, mektu, o zarfta da mektuplar vardı zaten. <gülüyor> Mektupların yazıldığını biz biliyorduk çünkü. <gülüyor> İdamdan 5-10 dakika önce yazıldığını. Mesela o zaman e, biz e, asker, e, asker söylemişti cenazeleri almaya gittiğimizde. Siz de var mıydınız? Tabii tabii vardım. Evet. İzmit'te oldu. İzmit e, askeri ceza. Gölcük donanmada yargılandılar. Tabii e, düzmece bir mahkemede 15-20 günlük bir yargılamaydı. Üç ay o kadar mı sürdü? E, ama. O kadar sürdü. 3 ay işte e, prosedür gereği e, bir takım şeyler kimlik tespiti falan yapmaya çalıştılar. E, daha sonra da hemen e, kararı verdiler. Hatta biz karara itiraz ettik şundan dolayı. E, o dönemin... Adalet Bakanı Cevdet Menteş'in yeğeni vardı. Kıdemli Yüzbaşı hakim e, Eyüp Menteş. Hı hı. E, yine Kocaeli'de kurtuluş davasından rüşvet alırken yakalandı. Hmm. E, Tabi bunu e, adi bir yargılama olmadığı da zaten açıktı. Siyasi bir karardı. E, mahkemenin tekrar yapılmasını talep ettik. E, savunma haklarının verilmesini istedik. E, avukatlarımız dilekçelerimizi verdi. Kendimiz gönderdik. E, fakat hiçbirisi dikkate alınmadı. Akabinde infaz gerçekleştirildi. E, i̇nfazdan önce görüşme olanağınız oldu mu? <gülüyor> i̇nfazdan önce e, görüşme olanağımız olmadı. Sadece normal <gülüyor> ziyarette ben görüştüm. <gülüyor> e, birkaç gün sonra zaten infaz, i̇nfaz edildi. Ömer Yazgan ve Ramazan Yukarı gözle görüştüm. Son görüşmeyi ben yaptım. E, fakat zaten şey değildi. Yani bu e, bizim itiraz etmemiz falan hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Çünkü... Verilmiş bir karardı bunlar için hı hı. 12 Eylül'e e, darbeye sıkılan ilk kurşun niteliğini hı. taşıyordu e, Tabi kamuoyuna yansıyan ilk kurşundu çünkü her tarafta sokak çatışmaları falan vardı basına yansıtmıyorlardı hı hı. Basını kapalı tutmuşlardı e, Katliamlar e, sonra hı hı. topladıklarını şubelerde cezaevlerinde işkenceyle öldürmeyi planlamışlardı ve bunu gerçekleştirdiler ben de şeyi de sormak istiyorum. Şimdi gizlilik gerekçesiyle e, mektupların verilmediği gibi bir zarftan bahsettiniz. Yani evet. Kara kuvvetleri Komutanı. Sakıncalı diye. Sakıncı, sakıncalı zarf. Evet Sakınca sakıncalı mı? zarf. O, e, şimdi mektupları aldığımızda okuduk zaten hiçbir sakıncası yok. Bir, e, bir evet, mektubun yani burada ne demek, sakıncası olabilir ki? Hayır zaten. yok zaten yani öyle bir şey yok. Yani sakıncalı olan onlar için sadece bir cümle var. Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele ettim. Ben devrimci olarak doğdum, devrimci evet. olarak ölüyorum. Ya yani onlar için bu kelimeler, bu cümleler bile sakıncalıydı. Evet, devrimci olarak yaşadım, devrimci olarak ölüyorum diyor. Diyen bunun böyle bir mektubun da verilememesi artık son noktada şeyi gösteriyor. Rejimin almış olduğu... Totaliter tabirin son buç evet. noktadaki ya örneklerinden Tabii yani şimdi beri... Erdal Eren 17 yaşında, yani. 17 yaşındaki bir çocuğu idam ediyor. Veysel Güney'i idam ediyor, halen Veysel'in cenazesi yok, yok, mezarı yok. Yani bundan kim sorumlu? 12 Eylül darbesi, darbeciler ve çeteleri yani uzantıları, danışma meclisi üyeleri, emniyet müdürleri, tabii. dönemin valileri... E, suça karışmış kolluk güçleri bunlar hepsi sorumludur. Yani danışma meclisi e, mesela şeydeki e, bu anayasadaki geçici 15. maddeyi koyduran İmran Aykut'tur. Evet. Sonra ona e, ne verilmiştir? <gülüyor> İlk Kadın Bakan unvanı verilmiştir. Yani böyle ödüllendirmeler yaptılar kendi işlerinde. Ben hala mektuba takıldım. Yani e, bu e, abinizin Ramazan yukarı Göz'ün hem ailesine hem de annesine ayrı ayrı yazdığı iki mektubun orijinalini 11 Mart 2009'da yani 3 sene kadar önce sadece elde edebilmiş evet, durumda 26 yıl 26 yıl boyunca bu mektuba e, ulaşmak imkanı olmuyor çok e, şaşırı ve kara yani, kuvvetleri komutanlığından işte devrimci 78'ler federasyonu çok uğraştı bununla eee Gerçekten çabalarını kutluyorum. Birlikte hareket ediyoruz zaten. E, bu mektuplar alındıktan sonra e, diğer arkadaşların mektupları da Evet, hatta bir toplantı e, yaptık değil mi? Evet, evet. Ankara'da. Anneniz Hı -hı. de vardı. Evet, annem de vardı. Anneniz nasıl, iyi mi? E, i̇yi, o da yani, iyi. Tanıdım evet. ve e, çok enteresandı o toplantıda. E, İsmail Ayşe... Ismi. Aysel Yukarı Göz. A Aysel Hanım'a da selamlarınızı iletelim. Şimdi zaten iletelim. mektupları almadan ölmeyeceğim demiş. Evet onu da demişti. Ve mektupları aldı yargılanmadan ölmeyeceğim, ölmeyeceğim dedi. Mi? Ve e şimdi bir adil bir yargı olmasa da e yine de Bunu görmüş, olmak görmüş herhalde. olması onu biraz rahatlatıyor onu. Ee, tabii bunu da ben aslında e, burada 12 Eylül'ün oluşumundan da bahsetmek hı hı. istiyorum. Yani şimdi Türkiye'deki e, Amerika'nın e, girişimiyle NATO e, özel 1950'lerde e, Özel Harekat Dairesinin kurulması, e, NATO'nun o Özel Harekat Dairesine e, 1 milyon yılda 1 milyon dolar aktardığını ve en son e, ...bu özel harekat dairesi... ...yani kontur gerilanın başında... ...Orgeneral Kemal Yamak... Evet. ...tarafından yapılan... ...yazılan kitapta açıklamalarda bulunmuştur. Ee, şurada bir... ...çok önemli bir şey dikkatimi çekti. Ee, burada mecliste... E, kontur gerilaya... ...bağlı olan milletvekillerinin... ...olduğunu hı hı. söylüyor. Şimdi e, aklıma şey geliyor... ...bu Süleyman Demirel... ...ben seçimle hesaplaştım... Hı hı. Diye herhangi bir müdahale Söz konusu değil ee, yani Süleyman Demirel'in bile Bu kontür gerillanın içinde olduğunu bu, bu, Düşünüyorum e, Valla ya, yani yani Sizden yani. önce bir karanlık dönemi Konuşuyoruz ee, Şimdi burada ee. bir sürü şeyler Olaylar var yani bu kontür gerillanın işlediğine dair Bir meclis 77 olayları bu, ve e ve Bildirmiştir mesela Süleyman Bey de gitme demiştir Ecevit'e Acayılayım. Evet sade o değil bakın 1955'te Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bombalanma iddiası yani 6-7 Eylül e olaylarının başlangıcı, başlangıcı. E kültür sarayının yakılması e Marmara gemisi var galiba e Evet 12 Mart e muhtırasının darbesinin e yapılması Muhtara'nın verilmesi e Kızıldere katliamı <gülüyor> Kızıldere katliamı biliyorsunuz. Türkiye'deki siyasi yapının e, öncülüğünü yapan e, insanlar, mahir çayanlar katledilmiştir orada. E, Ziver Bey Köşkü sorgulamaları yapılmıştır. Evet. İşkence hane'dir orası. Hatta e, İlhan Selçuk e, yazılmış, neşif etmiştir. O da işkence görmüştür evet. çünkü orada. E, 1 Mayıs 77 olayları. E, Ecevit'e e, Çili suyuk aski evet. girişimi. Mehmet Ali Aca'nın hapisten kaçırılması Kahramanmaraş Çorum ve Gazi olayların hazırlanması ve gerçekleştirilmesi Bunlar darbe hazırlığıdır Yani darbe kendi kendine gelmemiştir yani Amerika'nın isteği doğrultusunda gerçekleşmiştir. Hatta e, Amerika'nın sadece Türkiye'de değil diğer dünya ülkelerinde de aynı girişimleri yapmıştır. Ve bununla ilgili 2008 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptım. E, Siz yaptınız mı? Evet şu. ben yaptım. E, Amerika'nın suç dosyasını verdim. E, Tabi orada kabul edildi. E, bazı o Roma statüsüne göre hareket ettikleri için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. O usul yönünden kriterler mi? Nedir usul yönünden. Yani hmm. şimdi bir ülkenin Roma statüsüne imzamız yok. Hmm. Amerika'nın da tabii. imzası yok. Clinton döneminde vermişti. Bush döneminde geri çekmişti. Roma, Yunanist, Roma statüsü, Roma statüsü. Uluslararası, ceza uluslararası ceza mahkemesinin çalışmasına ilişkin bir evet, e, evet. belge. Değil mi? Anladın tabii, anladın. Tabii. E, ancak Birleşmiş Milletler'in havale etmesi Durumunda da görülebiliyor hı hı. dava. Ee, şimdi dosya orada da Birleşmiş hı hı. Milletler Güvenlik Konseyinde. Tabii e, o Birleşmiş de bazı unsurları var. Yani demek istediğim Amerika sadece Türkiye değil. Değil tabii ki. Bu... Tüm dünya ülkelerinde e, darbe hazırlamıştır, darbe yapmıştır. E, mesela en son Yunanistan'da da evet. e, faşist güçleri desteklemiştir darbe yapmıştır. Yani çok 15 milyon insan ölümüne yol açmıştır bu Amerika. Ya, o günkü konjonktüre bakarsanız 79'da e, İran'da bir rejim değişikliği var. Afganistan'a e, giriliyor ve 80'de de Türkiye'de. Evet. Yani soğuk savaş e, ölçüsü içerisinde baktığınızda zaten ilişkileri sayısını bilmediğimiz üstün olduğu. E, demin bir, biraz önce e, Ömer Bey'le siz gelmeden önceki e, bölümde yaptığımız şeyde de bunları değindik. E, 23 yaşındaydı değil mi Ramazan yaşındaydı. idam edildiğinde? Evet, ben 21'dim o 23'dü. Diğer arkadaşlar da hemen hemen aynı yaşlardı. Ee, arada 1-2 yaş vardı. Evet. Mehmet Kambur Hı -hı. daha Mehmet büyütü. Kambur kimdi? Mem... Diğer arkadaşları da tanıyordum biraz kısaca. Mehmet Kambur emniyet görevlisiydi. O da bekçiydi. Şeyde, Hı -hı. Eski, eski Vali Nevzat Ayaz'ın korumalını yapmıştı bir dönem. Hı -hı. Ömer Yazgan ordu içerisinde... Teğmen miydi Ömer? Teğmen'di. Yani? Ee, Örgütlenen devrimci bir yapıya sahipti. Ee, Teğmen'di. Ee, Ramazan Yukarı Göz ve Erdoğan Yazgan sivildi. Evet, onlar da işçiydiler, çalışıyorlardı değil yani mi? Tabii yani kendilerine göre. Şey evet, artık onların e, profesyonel şeyleri hayat. profesyonel ha. devrimci olmaktı. Anladım. Peki e, bu yani geçen süre boyunca bir hukuki kovalamacılarda bulunmuşsunuz. Evet. Belki işte e, bütün bu süre sonra e, örgütlenme e, dernekler falan kurumcu onlar da üstlendiler Ankara'daki devrimci 78'ler vesaire. E, bu süre içerisinde e, bu gelinen nokta yani bugün e, 4 Nisan günü beraber evet. olduğumuz nokta e, sizin için ne anlama geliyor? Şimdi 4 Nisan'da e, kamuoyunda Kenan Evren veya darbecilerin sade Kenan Evren değil tabii, tabii Hı -hı. ki o onlar çetebaşı e, yargılanacağı, yargılanmasının ortaya çıkması. Yani uluslararası kamuoyunda da bunun e, bilinmesi, kabul, görmüş, kabul görmesi. E, şimdi... E, tabi isteklerimiz doğrultusunda yargılama yapılmıyor. Mesela ben müdahilim. Birinci hı hı. dereceden müdahil olmama rağmen müdahilliğim askıda. E, benden sonraki müdahale e, müdahil olanlar e, onlar kabul gördüler. E, örneğin siyasi partiler. Hı hı. Hatta e, şuraya gelelim. Siyasi partilerin e, müdahil olması bile e, ya aslında müdahil sanık olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü e, yıllardan beri darbe anayasasıyla bu ülkeyi yönetiyorlar. Hı hı. Hem evet. darbe anayasasıyla hı, yöneteceksiniz. Hı. E, halen devam ediyor. Evet. 12 Eylül darbesi anayasası devam ediyor. İçeride siz onları yargılayacaksınız. Bu anlamsız bir şey. Hatta bazı gruplar vardır. İşte biz bu e, yargılamaya inanmıyoruz. Ben de inanmıyorum. Hı. Yani bu yargılama sistemine inanmıyorum. E, Halk Mahkemesi yargılayacak diye direten gruplar vardır. Hı hı. Onun için çoğu katılmamıştır oraya. Hı hı. E, tabii ki yani halk mahkemesi oluşsa daha iyi olur ama yani şimdi sistem ona el vermediği için e, şimdi bu sistemin mahkemeleriyle idare etmek zorundayız. Ya bunu, demin de biz onu konuşuyorduk. Yani e, ne kadar diri tutarsak bu mevzuyu, kamuoyunun gündeminde iç hı. ve dış e, olayı e, taze tutarsak, e, bunun Tünellerine de bu işin ayrıntılarına, tünellerine, geçmişine ve bütünselliğine ilişkin daha e, tatmin edici ilerlemeler kaydedebiliriz. Onun için yani ben de kişisel olarak ne böyle bu işi e, önemsiz e, kaydedeğer bu kadar mücadele edildi bir kere. Evet. Değil mi? Yani hatırla annenin öyküsü bile bunda e, inanılmaz bir katkı. Yani orada söylediği söz 3 sene önce ben de oradaydım. Ülkeler Birliği'ndeydik. Evet bu mektupları aldım ama evren yargılanmadan ölmeyeceğim dedi. Evet evet. Şimdi bu bu bir mücadele oldu. Evet geç sürdü Türkiye'de 32 yıllık. Yani en geç darbesinden hesap soran ülkeyiz. Yunanlılarla karşı karşıya kaldığımızda Latin Amerikalılara Karşı karşıya kaldı. Karş. Tabi Uruguay'da, bizim, Yunanistan'da, Arjantin'de. Bu bizim Arjantin'de. hesap sorması gereken kamuoyumuzun da bir suçu ve hatası ve ayıbıdır ayrıca. Ya tabi ki de. topluma karşı evet. işlenmiş bir suçtur. Sade bana karşı değil veya sade idam edilen yani arkadaşlarımıza değil. değil. Yani topluma karşı. Hatta bunun bir ekonomik boyutu da vardır. Tabi. Pek dillendirilmiyor bu. E, aşağı yukarı 8-9 yıl içerisinde Merkez Bankası'nın verilerine göre 50 milyar dolar zararı uğratmıştır ülkeyi. Yani şimdi, bu ülkedeki insanların fakirleşmesi demek. Şimdi yani suçtur. gerçekten çok e, yönleriyle incelenmesi gereken, bakılması gereken bir süreç ve dediğine şunu da katılıyorum. Yani e, 82 anayasasını 30 yıl değiştirmeyen, işte kısmi kısmi değişikliklerle e, bir takım e, değişiklikler yapmaya çalışan ki o değişiklikler sayesinde de böyle bir tatmin edici gibi gözükmese de bir yargılama imkanı koridoru evet. doğdu. Ee, ama önümüzdeki günlerde işte günün gündemde tutulması, 12 Eylül'ün e, bütün yönleriyle gündemde tutulması ki biz programlarımızı yıla yakın yapıyoruz. Kaç kez 12 Eylül e, meseleleri, evet, 12 Eylül tabii. ve iş dünyası, evet. 12 Eylül ve dış bağlantı, 12 Eylül kontrol gerilleri derin hikayeleri gündeme getirmeye çalıştık. Bence yeni bir anayasa tamlamasıyla bu iş zaten. E, huzura kavuşacak diye Yeni olur. bir anayasa yapıldığı demokratik zaman Demokratik bir anayasa evet. Bu ee, ve 12 Eylül yargılanması birbirini tamamlayan e, Müteimmim cüzleri Zaten işi. bu anayasayla e, Bir demokratik bir çıkışın Düşünülmesi mümkün değil Şimdi e, bizim toplumumuzda e, Şöyle bir şey var Yani İstanbul'dan Kars'a kadar gitmenin Bir özgürlük olduğunu sanıyor <gülüyor> Halbuki otursunlar 82 anayasasını Bir okusunlar Tüm özgürlüklerinin kısıtlandığını, tüm haklarının ellerinden alındığını göreceklerdir. E, dolayısıyla yepyeni bir anayasa, tertemiz bir anayasa hazırlanmalı. Bu, bu anayasayı e, hazırlayacaklar da zaten seçilmişler. Seçilmişler de şu anda e, ne aşamada onu da bilmiyoruz. Ha. Önümüze getirilecek olan taslaklarda, anayasa taslaklarında neler var, neler e, silinmiş onları da bilmemiz gerekiyor. Evet yani şey halk mahkemesi gibi şeyler çıkıyor medyada ama bunun sadece bir mesela sola ilişkin bir kavram olduğu yolunda evet. bir anlayış var. Oysa mesela daha geçenlerde burada konuğumuz olan bir tarihçi Oxford'lu tarihçinin çok İğniz bir dosya adlı kitabında gördük ki Tim Gorton Ash'in Naziler iktidare geldikten sonra iktidarı ele geçirdikten sonra tam anlamıyla halk mahkemeleri kurup adlarına halk mahkemesi dedikleri şeyi kurup Karının kocasını, işçisinin ustasını ihbar ettiği ve halk mahkemesi diye pek çok kişinin idamıyla sonuçlanan bir süreçte yaşandı. Yani bu gibi kavramları öyle ulu orta kullanmaktan da... Yani bu kaçınmak. halk mahkemelerini ilk naziler kullanmış. Yani değil mi? Şey, ilk kaldı. mi bilmiyorum. Hmm. Yani şeyde de hmm. Stalin döneminde de, de, de kullanılanlar öyle tabii ama yani e, halk mahkemesinde yargılayalım diye bir ileri talep gibi e, görünmekle dikkat beraber, etmek beraber lazım. aslında dikkat etmek lazım yani, bu kavramı. E, adil bir mahkeme e, kurulması e, tabii daha Çok. iyidir. E, mesela e, şu anda e, bu idam edilen insanlar 146. maddede yargılanarak yani yaptıkları suçlardan şundan bundan e, mesela soygun e, şudur budur onlardan yargılanmamıştır. Sadece anayasaya e, karşı evet değiştirmek e, teşebbüs etmek, etmek filan gibi evet, bir bir, madde madde. bir çete e, Oluşturmak. kur, oluşturmaktan yargılanmıştır. Kaldı ki zaten anayasayı ortadan kaldırıyorsunuz evet o anayasayı A anayasayı görevi. kaldırdığınız zaman Türk Ceza Kanındaki anayasayla ilgili hükümlerde Ortadan kalkmış olur ve tekrar kendiniz koyuyorsunuz, ona göre yargılıyorsunuz. Evet. Ya bu bir de bu bir de çelişkidir. Kesinlikle. Evet. Yani e, gerçekten e, 12 Eylül döneminde. Onlarca insan idam edildi ve bu tür benzer öykülerle gitti. Erdal ellerinde başlayan ardından evet. işte bir sağdan bir soldan yaptık diyerek rahatlıkça bunları söylediler. Ne yani asmayalım da besleyelim mi dediler. Onlarca idam oldu. Ve tabi bir idam genç bir insanın, genç olsun yaşlı, idamı insanı titreten bir öykü. Tabi evet. bu ailede derin izler Bıraktı muhakkak yaşadığınız şey. O sırada siz İstanbul'da mı oturuyorsunuz gene? İstanbul'da, tabii. İstanbul'da. Aynen. Hatta bu konuyla ilgili ben e, birkaç gün önce bir soru sordum hükümete. Hı hı. E, hangi kanalda? E, yani, Haber Türk'te. Ba, evet, evet. Henüz bir cevap çıkmadı. Soruyu tabii. tekrar edelim. E, şey, e, şimdi Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya. ...bunlar her an ölebilirler... ...biri 94 evet, yaşında... Ömürleri. ...biyolojik olarak evet, hayatını... ...kaybedebilirler... ...eğer ölürlerse... ...devlet töreni yapılacak mı? Hmm. Şimdi bir taraftan... ...darbeci diye hmm. yargılıyorsunuz... Hı hı. ...bir taraftan devlet hı hı. töreni yapacaksınız... Hı. ...devlet töreni de... gereği yapmaları gerekiyor... Evet. ...yapacaklar mı yapmayacaklar Necette. mı... ...bunu bilmek istiyorum... ...ve direkt olarak hükümet... E, ...te soruyorum çünkü... E, şu, onu planlayacak olan, yapacak olan hükümettir. İcra olan, icra olan hükümet. hükümet olduğu için muhatap olduğu için ona soruyorum. Ben son bir şey söyleyeyim. Demirel'in tavrı konuşuluyor ya. Evet. E, şimdi hatırladım. Özal'ın e, cenaze töreni yapılıyor. Ben de gazeteci olarak izliyorum. E, Kenan Evren e, Demirel'in yanında yürüdü, birlikte yürüdüler. Özal'ın arkasında bu sahne için tamam. Ve Demirel Cumhurbaşkanı seçiminde ilk konu e, Cumhurbaşkanlığı köşkünde. ...yaklaşık işte bir hafta falan... ...camlı köşkte konuk etti adam... ...kenan evrendi. <gülüyor> yani şimdi... Yani, Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey ki... ...bu darbe yapılanla... ...yapanlar arasındaki ilişkiler... ...son derece önemli ilişkiler. Demek ki şimdi şeye yani 864 geliyoruz. 864 rakımlı tepeyle... E, ...öncesinde ve sonrasındaki ilişkileri... ...gerçek... E, ...meseleleri sanıyorum... Ben ...benim beklentim gerçekten bir takım insanların ömürlerini tamamlandıktan sonra belgeler açıklanıyor dünyada. Yani nereden evet. bir kısım açıklanıyor. E, aydınlanabilir şimdi belki. Şeyde dedim. meclisteki işte eee Orgeneral Kemal Yaman, Yaman yaptığı açıklama da o kontrgerilla ile ilişkili olan ve kontrgerilla üyesi olan milletvekilleri geliyor hemen aklıma zaten. Siz şimdi bahsettiniz. Evet. Yine o geliyor. Yani özel suikastin dedi evet. bunları görebilirsiniz. Evet, Aynı evet. partisinin içindeki eee Evet o milletvekillerinin bir an önce açığa çıkması gerekiyor evet. her kimse. Yani bütünüyle gerçekten çıkması e, o, 12 Eylül e, bir utançtır. Yani evet. bu Çorum'la, Maraş'la, Maraş Sivas olaylarıyla e, 12 Eylül'le Türkiye bir utanç müzesine çevrildi. Yani evet, her evet. vatandaşın dik yürümesi için bunlarla, e, bunlardan hesap sorması gerekiyor. Yani ülkesini sanan bir vatandaş mutlaka bunlardan hesap sorması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir... ...platform da dik yürüyemez. Başbakan, Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri de dahildir buna. Evet. Dünyada dik duruşun evet, olması için evet, bunlardan bitirir, hesap bence gerekiyor. Bence de bitirirken bitiriyoruz artık ama ben müsaadenizle Ramazan Yukarı Göz'ün... ...anasına, annenize yazdığı mektubu burada kısacık zaten. Sakıncalı bulunup da ta 3 yıl öncesine kadar elde edilemeyen mektup birini annenize olanı okumak istiyorum değerli anama beni cezaevinde dışarıda ve her zaman her yerde yanımda olarak hiçbir zaman yalnız bırakmadın sana olan borcum asla ödenemez burada şereflice yaşayıp şereflice ölerek sana olan borcumun bir kısmını ödemek istiyorum seni her zaman canından çok seven oğlun ramazan yukarı göz evet Rahmetle anıyoruz kendisini, evet. Aa, annenize de rümetlerimizi söylüyoruz. Ben tanıştım, lütfen selamlarımızı iletin. Biz tabii tabii, ee, hepsini hepsini saygıyla anıyoruz. Ee, bu devrinci mücadelede kaybettiğimiz insanlar gerçekten e, ülkenin bağımsızlığı için savaşmış, ülkenin bağımsızlığı için idam sehpalarına çıkmış, işkencehanede ölmüş insanlardır. Yılmaz Yukarı Göz çok teşekkür ederiz. Bizimle beraber olduğunuz için. Ben teşekkür için. ederim efendim. Programı bitiriyoruz. Bitirirken Sezen Aksu'dan son bakış şarkısıyla ya da bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. 즉 갔을 때